Çay kadehte dide efruz olmalı, lebriyüzü lebrengü lebsuz olmalı. Çay dediğin şöyle bardakta olacak, bir göz de onun ışıltısından nasibini alacak. Fincanda filan çay olmaz diyor şair. Dudak renginde olacak. Açık mı içersiniz, koyu mu olsun, nasıl olsun? Sorulmaz. Dudak sıcaklığında olacak. Sıcak mı içersiniz, soğuk mu? Sorulmaz. Ağzına kadar da dolu olacak. Şimdi birinden bir bardak çay isterken nasıl istiyoruz? Baba iki çay yap biri açık olsun. Eczat öyle dememiş. Çay kadeh dediği de fruz olmalı. Lebrizü, güleb lepsuz olmalı. Kelimelerle sadece konuşmuyoruz. Kelimelerle düşünüyoruz. Kelimelerle yaşıyoruz. Kelimelerimizle hayata bakışımızı belirliyoruz. Mesela ne haber kanka? Nasılsın lan? Zat haliniz afiyet mi efendim? Bu üç soru şeklini soran üç insan, üç başka insan aslında. Nasıl? Kelimeler giydiğimiz kıyafetten zevklerimize kadar, dünyaya bakışımızdan ötelerle olan hukukumuza kadar, çiçeği koklayışımızdan ağaca nazar edişimize kadar. Her şeyimizi etkiliyor. Kelimelerle var oluyoruz aslında. Hani o İhsan Fazlıoğlu'nun sihirli cümlesini hatırlayın. Dünyanı değiştirmek istiyorsan kelimelerini değiştir. Dünyanı, Dünyayı değiştirmek istiyorsan davranışlarını değiştir. İşte bu akşam tam da bunu konuşmak için huzurlarınızdayız. Ekran başına hoş geldiniz. Efendim kelimeler Osmanlıca, Osmanlı Türkçesi bunun teorisi çok fazla konuşuldu. Ama şu pek yapılmadı. Hani çiçeğin resmini çizdik hep. Çiçeğin tarifini yaptık hep ama hiç koklamadık. Osmanlı Türkçesi bir çiçekse bugün onu koklayalım diye bu programı yapıyoruz. Mevzu bu kadar basit. En sonda söyleyeceğimi en başta söyleyiverdim. İki güzel konuğum var. Çaylarımız var. Osmanlı Türkçesinden süzülüp gelecek olan zarafet var. Letafet var. Güzellik var. İşte onlar için huzurlarınızdayız. Hemen misafirlerime hoş geldiniz demek istiyorum. Selçuk Üniversitesi emekli öğretim görevlisi Halil Güntan hocam. Hocam hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Hoş hani böyle huzurunuzda beyitler falan okuyarak başladım ama herhalde hedefsizdim. Mazur görürsünüz. Ne demek? Anı hani yapabiliriz. Hafızanız iyiymiş maşallah. Teşekkür ederim. Ve evet, tebessümü kendisinden önce gelen adam. Benim çok sevdiğim abim, kıymetli dost Hayati inanç, abi hoş geldiniz. Hoş bulduk, safa bulduk. Gerçekten safa bulduk ama yani. Böyle laf ol gele diye Seni görünce benim meşerim açılıyor. Daha çok bir gülesin geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bakın safa bulduk bile girişteki ya, söze ne kadar? Tabii. Denk tabii, düşüyor değil mi? Tabii. Öyle rastgele bir hoş bulduk gibi. Hani ne dediğini bilmeden hoş bulduk demek var. Hoş safa bulduk. Yani Hı. bahtiyar olduk, tasfiye olduk, güzellik oldu. Sizin, sizinle zenginleştik. Yani beraberlikle haz duyduk. Azerilerde rastladım öyle bir şeye. Ee, çok haz ettim senden diyor. Çok ne kadar güzel. Ee, Sevmiş işte yani kalbi ve bunu da e, Hazreti Peygamber'in emrine uyarak sevdiğiniz zaman bunu söyleyin diyor yani. Ne kadar az söyler olduk veya ne kadar gevşek, ne kadar tatsız içi boş söyler olduk. Seni seviyorum falan demeleri. Allah Allah. Şimdi geçen bir programda söylediğiniz gibi, o benim pek hoşuma gitti. Burada dostlarla da paylaşmak isterim. Dilde gam var şimdilik Allah lütfeyle Allah. gelme ey sürur. Olamaz bir hanede mihman mihman üstüne. Allah Allah. Şimdi hadi Türkçe'yi Türkçe'ye tercüme edelim. Kalbimde gam var. Ey Sevinç sen biraz gelme. Çünkü bir evde misafir misafir üstüne olmaz. Şair bunu söylüyor. Hayati Hocam bunu anlattıktan sonra dedi ki... ...biz hisleriyle konuşan ecdadın... ...birbiriyle konuşamayan torunlar Allah olduk. Allah. Adam Sevinç'le konuşuyor. Doğru söylemiş. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle doğru. Şimdi bir hisle konuşuyor. Ey sürur diyor. Sevinç ya. gelme. Gönlümde gam var. Biz de şimdi asansöre biniyoruz. Yine sizin misal. içeride biri var. Acaba merhaba desem ne olur? Ya. Selam versem ha, almaz filan şimdi. Öbürü de cebinden telefonu çıkartıyor. Onunla meşgul oluyor. Şimdi Yüzünüze merhaba falan der için... de ne yapar? Tabii tabii tabii. Zordur çünkü. Muhatabın yüzüne bakmak zordur gerçekten. Samimiyet ister. E yani aslında cemiyetimizde çöken şeylerden biri bu. Keşke bakmasa. Hani, Bakıp da biz yani selam almak zorunda kalacağız. Eskilerden biri efendim.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 Hocam çok. Şimdi hani derler ya ehlullah kendinden büyüğe nasılsın diye sormazmış yani. edebe muayen. Çünkü nasılsın dediğin kişinin derdini çözebileceksen nasılsın diye sor. Anlamazsın ki. Yani. <gülüyor> Derdinden anlamadığın ya da çözemeyecek kişiye nasılsın deme. Ya. Bu bile müthiş bir ölçü diyeyim. Ne kadar tabii. ucuz kullanıyoruz. Ne haber? Nasılsın? Tabii. İyiyim. O yüzden işte yüksek olan mesela ilimde makamda yüksek olan veya baba evlada sorduğunda elhamdülillah iyiyim der, teşekkür ederim der ama siz nasılsınız diye mukabele etmezdi kolay kolay. Yani soracaksanız derdine ortak olabilecek misiniz? O dertten haberdar mısınız? Derlerdi adama. Nasılsın demenin bile işte 40 türlü yolu var Halil Hocam değil mi? Daha fazla. 40'tan da fazladır diyorsunuz. Ben bir zamanda 153 tanesini tespit etmiştim. Ya. Ama şimdi... Hafızam benim şu anda iyi değil. Nasıl mesela hatırlayabildiğiniz birkaç tanesi? Nasılsınız efendim? İyiyim elhamdülillah. Nasılsınız? Efendim şükür. Nasılsınız? Emaneti gezdiriyoruz. Nasılsınız? E, yaptık mı uyuyoruz, kalktık mı yürüyebiliyoruz? Nasılsınız? <gülüyor> Yani bunu böyle ben tespit ettim yoksa şimdi aklımda gelmiyor yani ama. Eskiler sıratı geçince belli olacak derler. Allah Allah. <gülüyor> evet. değil mi? Nasılsın daha belli değil. <gülüyor> Allah Allah. Allah. İyilerle olur. beraberiz diye cevap veren de var. Evet. Yani iyilerle beraber. Olur. İyi değilim ama. <gülüyor> Sözde biraz fazla olunca da orada tadı kaçan bir şey anlaşılan. Evet. Yani bizimkiler eskiler pek sözlü şey yapmıyorlar yani öyle. Uzun uzun konuşmayı pek şey saymıyorlar. Mahmut saymıyorlar. Hatta bir seferinde ee, Ahmet-i er Rıfai Hazretleri, Hı -hı. Ee, yolda giderken iki çocuk kavga ettiğini görüyor. Bunları ayırıyor filan. Bir tanesi de diyor ki, senin kimin oğlusun? diye soruyor. Çocuk da diyor ki, sana lazım olmayan bir şey soruyor. Niye sorarsın? diye. Deyince, vay be, bu çocuk bize edeb öğretti diye söylenerek gidiyor yani. <gülüyor> lazım olmayan bilgi niye sorarsın? Evet. Yani konuşmak işi Hani bir de o eskilerden birisi Allah dostlarından birisi diğerinin talebesiyle bir Hicaz'a gitmiş. Hacca gidiyor. Yani o günün şartlarında belki üç ay gidiyorlar, üç ay geliyorlar. Yol boyunca bir tek şunu konuşmuş. Evladım isminiz nedir? Demiş. Ahmet'in oğlu filancayım. Cevap da bu. Geri geldikten sonra onun hocası beraber yolculuk yaptıkları zaten soruyor. Nasıl buldunuz bizim talebeyi? İyi hoş da biraz geveze demiş. <gülüyor> Adınız oldun da adını Babasının da adını Fazladan cevap ver. Aman yarabbim. <gülüyor> bir, bir de şey yok mu hani hocam nasılsınızın susarak sorulanı var. Şimdi i̇şte ben mesela ben demeyeyim de Veli mevzunu bulamaz ki ben desin demiş. Abduyak-ı Ah. İşte bak yine bir kelime. Ah. Ne çok kullanıyoruz değil mi? Evet. Ah. Ben, ben, ben yaparım, ben ettim, ben buldum, ben getirdim. Ah. <gülüyor> Mevzuunu bulamaz ki ben desin. Ben, ben diyecek mesele bulamaz demiş. O hazret, özür dilerim, Abdülhakim Arvasin Hazretleri bir defa öznesi ben olan bir cümleyi sarf etmişler. O da şu, ben zayi oldum. Ne demek? Yani yabancı dil bilseydim daha çok hizmetim olurdu, işte biraz daha imkanım olsaydı insanlara ulaşırdım kabiliğinden. Biraz yabancı dil babında söylemişler, ben zayi oldum. Yani harcandım bir şey yaramadı. Be. Boşa gittim gibilerden. O cümlede de ben kullanılır artık. Yani orada ben söylenmesi iktidar ediyor hatta. Onu da öğreniyoruz. Bunun dışında ben demezlermiş. Biz hesaba dahil değiliz. Hazır olsak hesaba katılmayız. Kayıp olsak aranmayız der. Ben yok yani. Biz hı hı. diyor. Hesaba kim katar bizi diyor. Şimdi Necim fazla programı yapıyorduk. Fatih Andı Hoca'ya sordum. Dedim ki hocam şimdi tasavvuf kişinin benini aradan kaldırma sanatı. Bir tarifle. Beni aradan kaldırma. Necip Fazıl'ın mürşidi, Seyyid Abduzakimar Vahşı Kudüs'e sürdüm. Üstad mürşidini anlattığı kitabın ismine o ve ben demiş. Şimdi bu nasıl olacak dedim. hani. İyi sormuşsunuz hoca, ama yani. Ben, hoca ya, kitabın güzel. adına ben nasıl dedi. Evet. Hoca da çok güzel bir cevap verdi. Üstad ben ve o dememişse o tevazundandır <gülüyor> Allah <'a gülüyor> rahmet eylesin. Olabilir. İyi zaten. tanıyan biri belli <gülüyor> Çok güzel bir cevap değil mi? Yani çok güzel. Yani üstada birebir tetabuk ediyor <gülüyor> ya. Da, siz size soracağım ama ben de ne yapayım sizi görünce kıratın yanında duran ya oyundan ya oyundan ben dedim çok böyle devam edebilir ya. "Ne diminatuan gösterir en güç dile meclisteki mina seni." Yani. Bir daha olmadı. Anlamadık. Ben dedikçe kim kıldı böyle Nedim'i natüvan? Gösterir en güç dile meclisteki mina seni. Allah gösterir Kadeh. Yani bardak seni gösteriyor. Kadeh seni gösteriyor. Ben desem ne kıymeti var? Burada özne sensin. Güneş sensin. Bizi kime sabah atar? Çok enteresan. Nedim işe değil mi? Bu Nedim. Nedim. Allah Allah. Üstad. Allah gani gani rahmet etsin ya Rabbi. Abi sizin dostlar işte. yer altı evet, dünyasının. Evet yeraltı dünyasının parlak isimleri bunlar. Allah tez zamanda <gülüyor> Amin. Ama yani tez derken... <gülüyor> Acelemiz yok. Hocam bir programda gençlere dönmüş de bir gencin mirselini kaldırıyor. Ne, nasıl oldu? Şöyle hocam bana dua edin dedim. Arka sıralarda bir delikanlı konferans boyunca canımı sıktı. Dinlemiyormuş gibi bir numara yapıyor. Bir de zekadan o numaraymış yani beni kızdırmak Hı. için yapıyormuş. Hı. Zaten iyice bir doldum bir fırsat bulsam böyle gözünü şişireceğim. Haşlayacağım. Haşlayacağım onu evet yani hocalığım tuttu yani. Dua edin dedim, bütün salonda çıt yok, o parmak kaldırdı. Kalk da fırsat ele geçirdim artık. Hı. Hocam dedi, sizi dinlemediğimi düşünmüş olabilirsiniz. Yoksa ciddiyetle dinledim dedi, hatta ezber ettim. İsterseniz ispat edeyim dedi. Nasıl ispat edeceksin? Üç şairden bahsederken heyecanınız artıyor dedi Abi, Şeyh Galip ve Baki. Belli ki onları çok seviyorsunuz. E doğru. Hı. Üç Sultan Fatih Kanuni ve Yavuz'dan bahsederken de heyecanlanıyorsunuz. Belli ki onları da seviyorsunuz. Altı. Bunların hepsi de ahirette olduğuna göre, şimdi de dua istediğinize göre, sevdiklerinize bir an önce kavuşmanız için dua edeyim mi dedi. <gülüyor> yok dedim delikanlı, sevdiğim de doğru, özlediğim de doğru ama senin gözünü şişireceğim. Kavuşmanın acelesi yok dedim. Kavuşmaya acele etmiyoruz, biraz gecikebilir. Adam hac Şerif'e gitmiş, Kabe-i Şerif'in örtüsüne sarılmış, ağlıyor. Allahım canını burada al ama bu sefer değil diyor. <gülüyor> Efendim, çocuk ondan sonra da nasıl dua edeyim diye sordu ve ondan da şunu rica ettik. İnşallah sözünü tutuyordur. Hayati amcam ölürken gülsün diye dua et yeter dedim evlat. Son gülen iyi güler. E, son gülen iyi gülen tam Orada gülelim. Necip Fazıl merhumundu değil mi o? Evet. Kapı kapı bu yolun son kapısı ölümse her kapıda ağlayıp son kapıda gülümse. Ya tabi Necip Fazıl hmm. merhumu. Yani... Ölüm deyince var mı hocam böyle hadi aklınıza geliveren? Son, son nefeste gülmekle alakalı, ölümle alakalı, divan edebiyatından, halk edebiyatından dağarcıkta neler çıkar? Hiçbir şey çıkmıyor. Ha, benim da, da, dağarcıkta ihlas etti yani. Estağfurullah. Bir yani, şey yok yani. Yanımda değil, hafızamda. Hafızam da değil yani. Allah Allah. O neden öylesin? E herhalde bir Vaz, işte gayri durup dururken mi yanım yaşadığından emekli olduk geçen biz bu saçları nerede arttık diyor üstadım kardeşim. Evet, eskiler de öyle söylenmiş o. Mesela 63'den sonra haddi açtık derler. Yani yani. Geçti i̇şte zarafet biz, o kelimelerle. Biz şimdi. haddi aşağılı çok oldu zaten. <gülüyor> Geçti mi 63? <gülüyor> ne demek ya biz 70'e dayandık. Maşallah Allah hayırlı uzun ömür versin. Sakal bir şey söylemiyor mu? Söylüyor. Beyhude mi tahvil kıldı rengini muhisar dar gurbette hususa ittilalar görmüşüz. Fendi merhum diyor ki bu saçlar diyor bu sakallar boşuna mı ağırdı diyor. Bu siyahtı başlangıçta diyor. Ağardı siz de anlayın ki diyor. Vatanda çok acı çektik de özellikle gurbette neler çektik neler de ağırdı. <gülüyor> çok. Güzel. Değirmeni değirmende artmadık saçları demenin şairecesi merhum işte bizim adamlarımızdan. Çok iyi. Halil hocam divan edebiyatı deyince mesela sizi en çok etkileyen beyit nedir? şu beyit beni çok sarsmıştır dediğiniz. Böyle bir şey olmuyor Değişik zamanlarda değişik beyitler geliyor. Geri evet. Yani öyle falanca beyit güzel beyitler çok da. Var. Hmm. O her zaman aynı beyit olmuyor. Mesela bugün bakarken şu sakal beyitini gördüm. ya Yahya'da şimdiye kadar hiç dikkatimi çekmemişti sakal. Yani sakal üzerinde Taşlıcalı Yahya'nın birçok beyitleri, güzel beyitleri var. Hatta ezberimde bile olanlar olmuş olabilir ama bu bunu sanki görmemişim. İlk defa görüyorum. Bak ne, ne diyor? Ardi ruyu siyahumda kara döndü sakal, karayı ağa boyamış Huda'yı azze ve cel. Allah Allah. Evet benim kara yüzümde sakal şimdi kara döndü, kar gibi yani. Kar beyaz, beyazlaştı. Beyaz, evet. Karayı ağa boyamış Huda'yı azze ve cel o şanı yüksek Cenab olan Cenab-ı yüzüme arttı. arttı. Evet. Beyaza çıktı sevadı sahife ömrün beşaret etti beka mülkünü beşiri ecel hmm. evet ömrün siyah sayfasını beyaza çıktı beşaret etti baka mülkünü beşiri ecel, ecel müjdecisi bak, ahiret hayatını müjdeci baka, beka mülkünü müjdeledi. Sonsuz hayata gidiyorsun diye müjdeledi. Ama sakal redifli bir gazel yazmak bu da enteresan yani, değil mi? Ya üstadın ben biraz önce tetkik fırsatı buldum. Ya, Tahşikalı Yahya Divanı'ndan bu seçkiler. Evet. Sakaldan bu kadar bahsettiği doğrusu benim de bugün dikkatimi çekti ve çıkışta fotokopi alabilir miyim falan diye rica Bak ne diyor? Olmuş. Supu sadık gibi ey gafil ağırdı sakalın. Haberin yok seni pembeyle boğazlar ecelin. Pembe pamuk. Pamuk boğazını pamukla boğaz, boğazlayacak. Ecel seni eli attı diyor. Yani. Geceyi gündüze katıp ecelin geldi senin. Yani ey pir siyah iken ağardı sakalın. Arkasından da en sonunda şöyle demiş. Sözlerin mürşidi kamil sözüdür ey Yahya. Hasılı hayli fena virdi bize bu gazeli. Hayli fena virdi. Yani... Efendim Nabi merhumun benzer bir beyti. Hı. Hatırıma geldi. Oldu beyazı subh gibi muyser sefid ey hurfe çeşme uyan ki ibadet zamanıdır. Yani. Tam yeri gibi saçların ağardı. Yani sabahın olmakta olduğunun müjdesini saçından aldın. Sakalından aldın beyazlandı. Ey gafil gözlerim artık uyan da ibadet zamanıdır. Vakit geçiyor diyerek kendine nasihat ediyor. Hazreti Ömer'i hatırlamamak kabil mi hocam? radıyallahu an bir adam tutmuştu. Her gün gel bana ey Ömer ölüm var de hatırlat. Maaş veriyor. <gülüyor> bir gün artık gelmesen olur diyor. Ona emekliye sevk ediyor. Neden diyor. Sakalımda ak gördüm diyor. Müjdeyi aldık diyor. Bize müjde verildi artık. Senin gelmene hacet yok. Eskiler saçın sakalın ağırmasını Toprakla Nişan diye adlandırırlar ve eklerlerdi. Düğünümüze de bekleriz. Çok güzel. Peki bir şey sorayım. Geçen geçen hafta içinde birisi bana bir tweet attı. Buradan belki. Biz de bırakmıyoruz diyoruz. ki çıkmasın beyazlar görünmesin diye. Onunla sahne programlarında falan da bahsediyorum. Yani demiş ki divan edebiyatı şairlerin padişahlardan para almak için yazdıkları şiire of, demiş. Of of of of. Osmanlıca zaten dil değildi. Of. Hauşağlar cariyelerle evlenmişler. Of. Onlar bizim dedemiz olmaz. Of. Böyle peş peşe yazmış. <gülüyor> Belki seyrediyordur. Divan şiiri hani böyle bir sistem müessese var. Şair kaside yazıyor. Padişah da ona bir caiz'e veriyor. Tamam. Doğruca caiz'e diyorlar değil mi? Sponsor evet sponsorluk yapıyor. Yani sponsorluk bir... yapıyor. Ya, yani. Ama böyle diyebilir miyiz? Hani padişahtan para almak için oturuş şiir yazılır. bunu dersek Cahillimize izhar etmiş oluruz. Yani cahilliğimiz gizliydi. Herkese malum olmuş olur. Herkese ilan etmek de iyi bir şey değil. Susup örtmek yani sükut iyi bir şey. Alimin süsü cahilin örtüsü. Yani sussa kurtulacaktı. Bunu demekle hiçbir şey bilmediğini göstermiş oldu. İki delil söylüyorum. Divan şiirinin en büyük üstadının fuzuli olduğunda icma vardır neredeyse. Fuzuli köylü bir adamdır. Sarayı uzaktan bile görmedi. Divan şiirine bu kadar tutkulu, abdi aciz, günahkar hayatı inanç... Ben bir e, saraylı falan değilim. Bir saray görmüşlüğüm yok. Yani bir evet. köylüyüz işte. Yani hiç alakası yok. Sözün kıymetini bu şekilde ayağa düşürmek, böyle bakmak çok ayıp olur. Yanlış olur. Şöhret bulduktan sonra da mı hiç saraya falan davet Hiçbir zaman sarayla işi mi? olmadı. Onun şiirleri sultanlar tarafından tanzir edildi. Sultanlar söz ülkesinin sultanı olarak onu kabul ettiler. Siyaseten şaşırtıcı da bir şeydir haddi zatında. Sasaniciydi. Evet. İran devletinin, İran'ın cihan hakimiyeti yanındaydı. Fakat Osmanlı'ya nasip oldu o cihan hakimiyeti. Fakat dışlamadılar. Özellikle Kanuni Merhum zamanındaydı bilindiği gibi Kanuni Merhum Fuzuli'nin şiirlerini rehber ittihaz etti. Yani ne demek ya Osmanlı şahit öyle şey Halil Hocam yok. hani Fuzuli biz bir şey için deriz ki mesela bu Fuzuli bir iş deriz. Evet. Buradaki Fuzuli mahlası o bildiğimiz boş işe yaramaz manasında bir Fuzuli mi yoksa başka bir manası var mı? Herhalde oradaki fuzuli de yani bir fazilete mensup olan manasında bir de gereksiz falan fazladan falan gibi. Yalnız o zamanlarda mahlasların sık sık taklit edilmeleri söz konusu olduğundan böyle kimsenin beğenmediği, hoşuna gitmeyen, kimsenin tarafından hoşlanılmayan bir mahlas almayı tercih etmiş olabileceği. Ki ki taklit edilmedi. Yani evet. başka yani fuzul, aburunmuyor en azından edemezdi yok. hani haddine mi yani, yani, çıksın? Bir, bir o da fuzul. var tabii. Fuzul. Tabii öğünmeye benzer yerinme, yerinmeye benzer öğünme de bir üslup meselesidir. Şimdi avara kasnak diye bir şey vardır malumları. Hı. Şu patoz denilen, batöz denilen hani çiftçilerin ee, buğdayı ...samanı saptan ayırdıkları o teknik hmm. adet. Avara kasnak diye bir şey vardır orada. Boş boş dönen bir kasnak. bir kasnak. Bakıyorsunuz bir işe yaramıyor mu diyorsunuz. Yani bunu çıkarsanız işe yaramayacak gibi ve fakat o olmazsa da iş olmuyor. O yüzden mesela derler ne yapıyorsunuz derler. Ya varak asnak dönüyoruz diyor. Yani fuzuliyiz biz. Biz bir işe yaramıyoruz ama arka planında olmasak da olmaz. <gülüyor> evet. Fuzuli de şey var mı o iki aradaki z ve z yazılıştan mı fark yok, yok, ediyor yok. hocam? Faziletli da, da, da. ve boş manasına geliyor. İkisi aynı kök. Yok, aynı Farklı. kökte. Kelime tabii, yazılmış tabii, da aynı. Tabii, tabii tabii tabii. Tabii. Aynı aynı. Yani fazilet ve Yok, yok, yok. Yani zı değil öbürü. İkisi de datt. Ya yani mana şeyden ya ağıneye zenginler istigna fakirlenenler gibi. Yani mana Öyle içinde mi? mündemiş. Fakir görünenler. Anladım. Zengin. Allah razı olsun. Diyor. Mana <gülüyor> içinde mündemiş. Mündemiş anlamadınız zaten. <gülüyor> i̇çinde <gülüyor> gömülü. Evet. Diyelim. Yani. Manası içinde saklı. Saklı. Yani tevazu eder gibi yapıp Hı -hı. aslında. Ee, Kemal noktası. Evet. Yani diyor ki. Kemalim bir zevalimdir, yokluğum kemalimdir diyor. Ben yok oldum, yandım, bittim ama kemalim budur. Yani bir şey istememek, bir şeye talip olmamak, kendini hiç telakki... Zaten fani olanın, yok oluca olanın, ölümlü olanın kemali nedir? Bunu anlamasıdır. İşte şimdi bu çok önemli. Mesela ben programlarda çok okuduğum bir beyttir. Mazhar-ı feyz olamaz düşmeyecek hakenebat, mütevazı olanı rahmeti rahman büyütür. Şu i̇şte böyle bir var. Ot bile toprağa düşmeden göklere dal budak salamıyor. Evet. Sen de mütevazı ol ki Rahman'ın rahmeti seni de büyütsün diyor. Evet. Hiçliğe bir davet var. Evet. Hocam, Halil hocam. Evet. Eski edebiyatımızda, geleneğimizde hiç olmaya davet. Yaşadığımız zamanda da modernite diyor ki var ol diyor. Yani paranla var ol, güzelliğinle var ol, arabanın markasıyla var ol, yaşadığın muhitle var ol. Bir varlık çağrısı var burada. Öbür tarafta da bir yokluk daveti var. Evet. Nasıl olacak? Yani içeriden kalbinden çıkar diyor yoksa gene burada dünyada yaşanacak tabii. O hiçliğe talip olmak niçin gerekli? Yani niye insan yokluğa talip olsun? Mahviyet niçin? E var olunca zaten adam kendisini ispat etmiş oluyor. Kendisi ortadan kalkmayınca da oraya tecelli olmuyor demek ki. Cevabı vermiş. Yani ben yardım edeyim hocama. Beni kaldır Altın. aradan kalsın yaradan. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin Farsça mi? bir beytin tercümesi. Kamış boşum dedi şekerlendi. Ağaç yükseldi baltayı yedi. Oo, <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> boşum diyen şeker buldu, lezzetlendi. Yani hiçliğini idrak eden. Fakirim diyor adam. Hı. Ne demek fakir? Ve diyor ki peşi sıra Fuzuli'nin bir beyti bu. Fakirim ama sana karşı değil. Yani bir mahluka karşı acizlenme sanmayın bunu. Hani caizi almak için veya bir şey elde etmek için. Bu Allah'a karşı fakirim. Ganiyi mutlak olan, zenginliği, kudreti, zenginliği sonsuz olan Allah karşısında fakirim. Ona, ona nispetle fakirim. Hayır bir de şu yok bu. Hani caizi alsa ne mahsuru var? Yani. Ya, buradan şu, şöyle bir şey de çıkıyor. Pa, Devrim padişahı şair şiir yazabilsin diye ona dediğiniz gibi sponsor oluyor. Takdirle karşılanacak bir şey. Takdirle sanatı terviz etmiş, sanata sponsor olmuş. Ara sıra mahsus Osmanlıca kelime kullanmamın sebebi şu. Yani moda ya artık Osmanlıca moda ya ondan yani. <gülüyor> artık şimdi insanlar merak ediyor haklı olarak canım. Yani Osmanlıca öğreneceğiz diyor. Tamam öğrenelim de kelimelerin manasını da biraz kurcalasak. Yahu burada çok karşılaştığım bir sual bu. Nasıl öğreneceğiz diyor. Abicim o kadar kolay ki aslında. Biz önce bir bakış açımızı değiştirsek. Bir şu. Bu lisan, bu dil benim dilimdir. Yani ben ana dilimi öğreniyorum. Madde bir. İkincisi, herkes kendi 24 saatine bir lütfen baksın. Nasıl geçiriyorum ben ömrümü? Zaten problemimiz bu değil mi bizim? Bir saat tefekkür 60 yıllık nafile ibadetten üstündür işareti ne diyor bize? Ya hiç düşünmeden nereden geldim, nereye gidiyorum, ben ne işe yararım, benden ne fayda var, ne olur bu işin sonu ne olacak, öldükten sonra ne yapacağım falan. Düşüncesi olmadan ömrü bitiriyor insanlar. Bir baksak günde en az 5-6 saati hiçe harcadığımızı göreceğiz. Çalışıyor görünürken hem de. Yani mesai falan yani. yani. Osmanlıca buna ne sağlıyor? <gülüyor> bu zamanınızı? Hayır. Öğrenmenin yolunu demek istiyorum. Ha. Lugat karıştırmaya alışacağız. Bugüne kadar görmediğimiz, tatmadığımız kokulara dediniz ya, koku, koklayacağız ya. Raiha var burada. Zaten bir tadın, tadını alsa zaten insanımız görecek ki çok sığ yaşıyormuşuz diyecek. Tevbe istiğfar edecek. <gülüyor> Bin yıllık bir medeniyetin mahsulünü biraz gecikmiş olarak zevkle yiyip içecek. Şimdi ben birkaç beyt yazdım, birkaç <gülüyor> dediğim 9-10 sayfa kadar bunlar ne demek istiyor size sorarım diye. Çalışmadığımız yerlerden sonra çıkmaz inşallah. Bağlanıp zülfüne bozdum ahdide peymanı Allah da, Allah. çeşmini gördüm unuttum derdide ah, dermanı ahdide. da. Şeyh, Diyor Galip, şimdi Şeyh Galip, öyle bir aşık oldum ki zülfüne bağlandım her şeyi hürriyeti şunu bunu hepsini bıraktım. Zülf? Saç. Saç, yani, sevgilinin saçı. Sevgilinin saçı. Tasavvufi manada bu kesret vahdet meselesi yani, yani öyle derin laf, laflar bana yakışmaz. Şu doğru mudur hayatım? Hani bir halk ozanı Zülf Zülf diye şiir yazarmış. Bir gün öğrenmiş ki o sevgilinin saçı çok canı sıkılmış. Ya biz bundan mı bahsediyorduk Böyle bir şey anlatırlar. Hatırlar mısınız? <gülüyor> evet anlatırlar da yani bilmiyorum. O bir şimdi ilk göründüğü gibi değil tabii. Birçok şeyler Bilhassa Evet. Divan şiirinde herkesin ilk anda aklına gelen şeylerin kast bilmek lazım en aşağısından. Onu öyle bilince de manalar farklı oluyor. İşin içine başka mevzular giriyor. Mesela burada zülf diyerek neyi kastediyor? Bağlanıp zülfünde bozdum ahdide peymanı da. Bilmiyorum. Müthiş. Müthiş. Ne diyor Hayat abi? Zülüf kesreti yüz vahdeti temsil ediyor şiirimizde. Yani çokluk Kesret. çokluktan birliğe. Kesret çokluk vahdet birlik. Yani darmadağın ya, bukle bukle ya, karma karışık ya böyle dünyanın aldatıcı dalgalamışları ilk önce insanı cezbediyor. Ona takılıyorsunuz ve Zincir gibi olduğu için de sizi esir alıyor. Fuzuli'nin dediği gibi, Şiiyane mürgidil zülfü perişanındadır. Perişan saçlarına benim e, gönlüm bağlandı, yuvam orada. ve fakat maksat o değil. Oradan hmm. yüze yani vahdete kabeye benzetilir yüz, kabe gibidir. Yani mihrap der mesela kaşa. Yani e, zahiri güzellikten, hmm. gürültü patırtıdan, dalgalanmalardan. Vahdet denizine, durgunluğa erişme serüvenidir. Aşkta, tasavvufta. En başta bir kaptırırsınız. İşte o esnada Hafız-ı Şirazi devreye girer ve der ki Ey Saki Davut der bu aşkı kolay bir şey zannettik biz ama öyle değilmiş, epey zormuş. Ver de içelim biraz bir toparlanalım filan. Doğru söylüyor, doğru yere söylüyor. Ela eyyü essaki. <gülüyor> Edir <ka sen> <gülüyor> <say bana gülüyor> Sakili beytleri ezberliyor Ben geçen hafta da takip ettim sizi maşallah dersinize iyi çalışıyorsunuz iyi gidiyor Yani <gülüyor> güzel puanlar <gülüyor> Şimdi şöyle bir nükte yani yüzlerce yıl önce geçerli olan hani tarihi de edebiyatı da tahlil ederken Bugünün değer yargılarıyla bakmak ve bugünün anlam dünyasıyla bakmak elbette bizi ya yanıltır ya sığ bırakır Erzurum'lu İbrahim Hakkı Hazretleri siz ikinci kez evleniyor. Efendim, hocası da büyük divan şairi Hazık Mehmet Erzurum müftüsü ona bir beyit gönderiyor. Diyor ki: Feleki piyrezen bir <gülüyor> şahsa edince düzen eyler anı giram nikah pabestehî düzen. Sana tuzak kurulmuş diyor. Bir kadınla diyor zaten dünyada diyor neler çekiyordum diyor. İkinci bir hanımefendi de diyor alıp diyor o sorumluluğu üstlenmekle kend, tuzağa kendin düştün bu akıl işi mi diyor. Yani ne yaptın sen? Cevap geliyor beyitle Envacı kesrette yemi vahdeti sezen der dil erdir ol ne kadar alsa da sezen. O da şu demek. Kesret dalgalarında vahdet denizini görmüş. Adam gibi adamız Allah'a şükür. Elinde yetiştik. iki değil üç de olsa problem olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Burada tabii üçün kapısını açıyor. Sezen, düzen. Türkçe sezen ve düzen kelimelerini şiirde ikinci manayla. Sezen üç kadın, düzen iki kadın. <gülüyor> Diyerek de hem Farsça hem Türkçe. Yani sihri helal yapıyorlar. Eskiler böyle şiire helalinden sihir derlerdi. Evet, yani. Söz az, az kalsın sihir olacak diye hadis-i şerif de olacaktı Tabii tabii tabii. Yani te tehlikeli de bir taraftan yani hmm. bir taraftan da tehlikeli. Yani çok da o yüzden e, tasvip edilmemiştir. Yani şair olmak tasvip edilmemiştir. Yani sizleri Allah affetsin onu demek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Allah... <gülüyor> çok da güzel bir şey değil. Hocam? Şimdi şurada benim yine ölümde benim... Taşıcılığa ya divanından birkaç evet. sayfa var. Evet. Bak ne diyor? Yürü, neylersen eyle, varis ol nuru keramata. Sakın hayvanı natık olma. İnsan gibi insan ol. Ne diyor? Hayvanı natık olma diyor. yani. Konuşan insan olmak bir marifet değil. Ya insan ol diyor yani. O içinde sen onları Mali anla. Anla, evet. anla onlar şuranda olsun. İçeride bu olacak. Ama bunu buradan söylemenin her zaman gerekmeyebileceği... ...hatta bazen hiç gerekmeyeceği... çoğu zaman gerekmeyeceği... ...sık sık ifade ediliyor. <gülüyor> Deri dergahı aşka... ...Sofia gelberi derban ol... ...yukarıdan aşağı Nazır ...eyvanı keyvan ol. Duhulistin muhabbet afitabı... ...her kenarından... ...hicabı kaldır ortadan hemen... ...üryanu viran ol. Evet... Orada ne dedi hocam? O, o dediklerini güzel bir e, tercüme edip bir de bu, ne dediğini anlatmam evet, lazım ki. E, muhabbet güneşi kenarından girsin, sen ortadan perdeyi kaldır, hemen üryanı viran ol. ol. Hem çıplak ol, ol evet. hem de viran ol. Viran ol demek ki o benliği kaldır manasında viran ol. O evet, bir, bir bir biraz... viraneyi de çok kullanıyor. Harabat ehline, hor horbakmaz, zakir, defineye malik viraneler var. Evet. Demiş mesela. Bursalı Mehmet Emin İffet diyor ki İffeta mahvi vücudet kemal ile Mahvi vücudeyle kemal ile iffeta Şems'in ziyası haneye viran iken gelir. Hocamın çok şu... güzel. Şimdi Mostra bütün varlığını Şem... yık diyor. Muhammed. Hiçbir şeyin kalmasın. İddian kalmasın, varlık iddian kalmasın ki tam yıkarsan kapıyı bacayı duvar yani açıkta kalırsan güneşin feyzini bol bol alırsın çatı engel oluyor diyor güneşten çok istifade etmene Yık bir an. diyor anasızat ya Allah ya Rabbi yani o kadar diyor ya yine unuttuk da bir anda böyle hani gündelik Türkçeye müracaat ettik o da bazen lazım oluyor tabii efendim <gülüyor> hatırlama bir de bir de şunu getirdi sakalları olmadı zaten Tövbe onu orada deme istediniz ya çok rahat... mevzu yarım ama kalıyor gibi, çok rahatlatıyor bu kadar da olmaz yani bilmiyorum yani, yani yayın kuruluşundayız da sırasında ama seyircilerimiz bize zan edeceklerdir. O özür dilerim. Hani o sözle tam aynı mı var? Hacı Ubeydullah arar azizlerin kuzey bir sözü var. Bir eve penceresi kadar düşer ay ışığı diyor. Evet. Muhteşem bir ifade. Evet. Pencerenin ne kadar ay ışığı o kadar. Hazret daha açın, ötesine geçin, yani. duvarları da yıktı diyor. Daha olduğu gibi güneş girsin. Evet. Olduğu gibi güneş girsin. Her taraftan yıkılıp viran olan anlar bizi. Ha, yazmış ne, yazmış yazmış yazmış her taraftan yıkılıp viran olan anlar bizi. Efendim? Kahru Lutfu şeyi vahid bilmeyen çektiği azap, ol azaptan sultan, kurtulup sultan, sultan olan, olan biz. Yeri gelince geliyor hocam hafızasına e, iftira ediyor ama vakti e gelince geliyor hocam. E yani e hocam. Şimdi sakalla dair, Nabiyi hatırlattı. Nabî merhumun şimdi şu nükteye bakınız. Hayata bakış açısına Hı. bakınız Allah aşkına. 1712 vefat. Üstadım mahşerde onu arayacağım demiştim size. İşim çok. Nabi merhum diyor ki eğer ki ayıptır teslimi destidi gererrişin biraz ağdalı Osmanlıca kullanıyor Abi merhumun böyle bir kusuru var bizim 21. yüzyılda nasıl konuşacağımızı hesap etmemiş rahmetli <gülüyor> eğer ki ayıptır teslimi destidi gererrişin bu mana namüsellemdir berber hususunda yani ya ben anlamadım burada ben demenin mahsuru var mı böyle hakikaten ağdalı bir Osmanlıca var bitecekse diyebilirsiniz <gülüyor> Sakalı başkasının eline kaptırmak ayıptır diyor. Şimdi burada tabi geleneğin bir işareti var. Sakalı kaptırmak şu anlama geliyor. Adam kılıbıktır mesela hanımefendiye fazla itibar ediyordur. Derler ki hanıma kaptırmış sakalı. Hı -hı. Yahut yöneticidir devlet adamıdır. E, alttakiler onun sakalını tutar istediği gibi gezdirirler. Ona da derler ki sakalı kaptırdı dirayetsiz yöneticidir. Hı -hı. Bu ayıptır diyor. Fakat diyor bu hükmün bile istisnası var. Ayağınla gidersin berbere sakalı da teslim edersin diyor. Aa. Yani çok da iddialı olma diyor basmaya kes şunu dersin diyor. Keser diyor adam diyor. Sultan Reşat tahta geçtiğinde İttihatçılar devlete el koymuşlardı. İkinci Abdülhamit Han'ı indirmişlerdi. Sultan Reşat halife sultan olmuştu. Kendi aralarında şöyle söyleniyorlardı Sultan Reşat için. Sakalını elimize alıveririz. Hı. Mühim evet. değil. Abdülhamid gibi kabiliyetli değil diyor yani. Bak, Onu sak diyor. Sakal yok ya rahat rahat sakal beyitleri gazelleri okuyorsun abi. Sakallı kaftarmış sakal elinden almış. Rahmetli bu dedikoduyu duydu, sakalları kesti. <gülüyor> <gülüyor> Neyi nasıl elden alacak? Evet, abi, evet. Hakikaten bu evet evet, evet. Bu bir nükle değil yani. Sem Hakikaten abi, böyle tabii. Tabi, tabi. Sembolizasyon önemlidir. Tutulacak sakal yok diyor yani. Resti çekiyor. Yani. Tabii e Bir de bir şey var bir sakal atsam falan derler. O başka bir şey abi. O başka bir şey. O argoda. O o Şimdi birisi bir şey sormuş Hayat abi. Onu soracağım. Diyor ki divan edebiyatını hiç anlamadım, anlayacağımı da düşünmüyorum diyor Büşra. O, onu okuyunca benim şey geldi aklıma, randirandan, randirandan. Şimdi bir anlatışınız var ya, nasıl, bu, bu kadar zor bir şey mi bu divan edebiyatı? Şimdi liseden biliyoruz, biz failatun, failatun, failatun, açık hece, kapalı hece, o orada, bu burada. Hakikaten kafa karışıyor. Haklı olarak. Mesela öyle bir anlatsak ki Elif Büşra Kaya anlasa. Elif Büşra Kaya anlamasaydı buraya müdahil olmazdı, ne anlamamak? Anlamış zaten. Anlamış zaten. Ama her şeyi her anda bir an... Kim anlayabilir ki? İnsanoğlu aciz, nakız. Fakat görüyor ki burada bir şey var. Ne e, abi şu failatün, failatün, failatün, fa'ilün. Sözün dengesi. Fa sözün dengesi. Akrabanın akrabaya akrab etmez ettiğin failatün, failatün, failatün, fa'ilün. Fa Geçiniz fa hecelerin isimlerini. Randirandan, randirandan, randirandan, randirandan. Bakın bu ritme alışıyorsunuz. Bin beyt yazıyor adam bu ritimle. Ama siz anlıyorsunuz da biz anlıyoruz. Ha, Nerede anlıyor bu randirandan da failatür? Elif dışarı da Akrabanın akrabaya akrab etmez ettiğin uzun ve kısa heceler kendini gösteriyor. Artık şimdi yani bu, bu ahenk meselesi nasıl anlamıyor bal gibi anlıyor yani. Halk içinde... Aynı vezinde başka bir şey okuyor. Evet. Halk içinde oteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Anda. Uymuyor mu? Kaçar mı gözden yani? Yani kulaktan kaçar mı? Yahu göz neyden zevk alıyor? İşte güzelden, yeşilden, kırmızıdan, sarıdan, renkten zevk alıyor. Kulak da sesin ahenginden zevk alıyor. Öyle Kimsesiz yarabbim. Kimsesiz hiç kimse yok... Her kimsenin var kimsesi kimsesiz kaldı medet ey kimsesizler kimsesi. Buradaki eyici çıkarın, ahenk bozulur. Hayır. Failatun failatun failatun failatun. Bu da aynı ranmıyor andan ranmıyor andan ran dirandan ran diran. Veznin öğrenilmesi 10 dakikayı aşmaz. Didi dat dididat dat, didi dat dat, didi dat dat, didi dat. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. <gülüyor> feilatun, feilatun, feilatun, feilin. Fe didi dat dididat dat, didi dat dat, didi dat Ya bir istiklal mati Şimdi biz randirandanı çözmeden bir didi dat dat, didi dat dat çıktı. Bu da ikincisi. Böyle 40. kaç tane var? 30-40 kadar var. Fakat üç vezline aşina olan divan şirminin yüzde sekseninin vezdini ayak sesinden tanır. En meşhurları hangileri? Feilatun, feilatun, feilatun, feilin. Bir. Bir failatun failatun failatun failun 2 mefailun mefailun mefailun mefailun mef'ulun failatun mefailun failun biraz, biraz, biraz karışık ama o şiir içinde kendini gösterir yani onun da bir ritmi var mı karışık var, olan var randan dedi randan dedi randan dedi randan <gülüyor> <gülüyor> randan dedi randan dedi randan dedi randan böyle bir anlatım var mı normalistikte bu sizin bul bu çıkarttığın bir şey, çıkarttığım mi? Çıkarttığım bir şey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 İştahla bir çorba içiyorsunuz muhatabınıza ayrıca bu çorba şöyle yapılır böyle yapılır içine bu girer demenin alemi var mı? Koy önüne, Koy önüne kaseyi, çocuk. kendisi isin. Evet. Bugün şu programı yaparken biraz da derdimiz oydu aslında. Biraz bu ortaya çıksın. Mesela evet. soracağınız sorun. Hocam o demin okuduğunuz beyt Hı. o kimin beytiydi? Vallahi anonim galiba sahibi Hayırlı belli değil mi? Kimsesiz bir kimse kimsesiz oldu. Avniye kims atıldı Sultan Fatih atıldı galiba kimsesiz öyleydi. hiç kimse yok her kimsenin var kimsesi kimsesiz kaldı medet ey kimsesizler Aynen kimsesiz. Aynen öyle Sultan Fatih'in yanılmıyor. Ne aslında. diyor bu beyt? E açıkça bir şey benim. Açıkçası... Açıkça şey anlıyoruz kelime manasını anlıyoruz He. Türkçe olduğu için. Neyi anlatıyor hani kime ne diye ne istiyor? Herkesin bir hayal varıyor, Yakın olanı, yakınlığı vardır. Efendim, benimse insanlardan hiçbir yakınım yok. Veya sensin benim esas yakınım. Sana teslimim ya Rabbi diyeyim. Cenab-ı Hakk'a Kimsesiz kaldın medet, medet ey kimsesiz. Kimsesiz. Herkesin bir kimsesi var. Sen de kimsesizlerin kimsesisin. Ben kimsesiz kaldım. Haydi yetiş diyor. Üslup da çok güzel. Birinci Mısra'yı almasanız bile Kimsesiz kaldım medet ey kimsesizler kimsesi. Randirandan randirandan randirandan randirandan randirandan. TRT'de bir dizide bunu ritimle okumayı bir örnek verdiler. Zannederim seyredenlerin hepsi fark ettiler. Yedi güzel ya. adam selam olsun. Yedi güzel olsun. adam mı? hakikaten çok güzel bir şiir okundu orada. Hami İmar Aşi'den muazzam bir o şiir. O da var. o dizi güzel hayırlı şeylere vesile oldu. Evet. Çok benim evet. büyük kız geçen Kayseri'de işte birlikteydik programda Nuri evet. Pakdil Bey'in evet. olduğu program. O programı yaptık. Nuri Pakdil Bey diye beraber bir iki fotoğraf falan çektirdik. Eve gelince dedim ki kızım bak yedi güzel adamdan biriyle fotoğraf çektirdim. Aa inanmıyorum baba falan. çok sevindi havalara uçtu Baktı şöyle baba bu adam kim dedi Nuri Pakdil kızım ama çok yaşlı dedi. Ya, Eğer dizideki ya. Nuri Bey'in rolünü oynayan aktörle fotoğrafı çektirmiş olsam mutlu olacak. Dedim bak bunu anlatacağım seni rezil edeceğim. Evet, i̇yi yaptınız iyi yaptınız. Kızım, kızım Uyuyordur bu kendi... saatte. <gülüyor> Aşıkan meftuni canan olmayan bilmez beni. Hançeri aşk ile kurban olmayan bilmez beni. Ehli derdem derdimi kimseye. Bak gördünüz mü vezin aksayınca ne oluyor? <gülüyor> Gelmedi aklıma benim de evet. <gülüyor> Peki bu <gülüyor> <gülüyor> aşk üzerinden de aslında bunu bir konuşalım. Şu kelimelerimiz böyleyken, biz böyle anlatırken, hocam, evet. aşkı da başka anlamışız kurdu. Farklı, farklı ifade etmişiz. Ama bir şeyleri kaybedince aşk da başkalaşmış aklımızda. Tabii. Evet. Şu zamanlarda bu beyitlerden süzülen aşk nasıl bir aşk? Bugünkü gençlerin anladığı aşk ya da gençler demeyeyim hani öyle incinmesin genç. Bugün bizim anladığımız aşk nasıl bir aşk? Arada ne fark var? Bana zor soru soruyorsunuz diyor hocam. Vallahi zor. <gülüyor> ha, hiç zor değil ya. hocam. Hı, tabii. Zor değil tabii. Kuttis Hazretleri'nin bir beyti var da aklıma gelmiyor ya. Benim... Hadi Kuttis'i babanın. Ee, Mecazi aşkı özüne makam edinme zinhar. Ki hak aşkı durur maksut değildir göz ile kaş. Evet. Bir bu ilahi evet. aşk manasında. Evet. Bir de e, bir de mecazi aşk konusunda bir beyti vardı onun. O da aklımda olacak ama gelmiyor. O da şöyle bir şeydi. Aşkı ide gör başına taç. Dime mecazi aşık olanın gönlüne irfan gelir elbet. Aa, şimdi bu ikisi ha. birbiriyle çelişti. İkisi, Değil de, mi? i̇kisi de Kuttusi Hazretlerindir. Evet. İkisi de Hazretin. Merhaşi Zahilen... Zade Ahmet Kuttusi Borda Metfun. Evet. Çelişti gibi gözüküyor ama aslında çelişmedi. Değil çelişmediği bir şey. Meselesi. Ne diyor hocam hani birinde. Birinde e, mecazi aşkı ödüne, özüne mekham edilme diyor. Yani. Zinhar göz ve kaş gaye değildir amaç maksat değildir. Tamam. Evet e, mecazi aşkı özüne makam edinme zinhar ki hak aşkı durur maksut tamam. değildir gözüyle kaştırken bunu kastediyor. Asla olan Allah aşkıdır evet. diyor ama öbüründe de bambaşka bir şey öbüründe söylüyor. Öbüründe de yani aşkın o türlüsüne de bizimkiler hoşgörüyle bakmışlar. Şöyle yani insan. O kabiliyet var sende. Aha, tamam insan. <gülüyor> Ee, sevmeli, sevince de mesela bu sevmek kabiliyeti herkeste olmuyormuş yani. Herkeste olmuyormuş. Hatta bazılarının ya sen hiç aşık oldun mu filan diye böyle gençlere sorduğu filan hmm. o anlatırlar. Gemuklu oldun falan. Fethi yani, abi rahmettir. Namaz kılıyor musun diye sormuş. Sonra da hiç aşık oldun mu diye sormuş. Aşık mu diye sormuş. Nasıl Onun sormasından maksat da herhalde işte bu yani. Böyle bir kabiliyet var mı? Böyle, bir, kab böyle bir kabiliyeti Hayır, var mı? Böyle bir kabiliyeti olunca şimdi mesela aşık olan adam bütün gücünü, kuvvetini, hedefini oraya topluyor. Oraya toplayan adamın o kabiliyetini oradan alıp da başka tarafa doğru yönlendirince adam vıc diye. Yukarıya çıkıyor. Araca yere varıyor. Varacağı yere varıyor. Ama o yoksa, o yoksa yani insanın büyük e, kalabalığın içindeki hali. Hani evliya Kiram'dan da intisap için gelene evet. soranlar varmış. Hiç aşık oldunuz mu evladım? Diyor. Evet. Olmadım deyince senden derviş olmaz diyor. Bu aşk <gülüyor> olmazsa olmaz gibi. Fakat Hı. biz böyle anlatınca da gençler böyle romantik, lay lay lom, bir aşk. Böyle bir şey zannediyor. Ve çok seviyorum, yanıyorum, bitiyorum, uykularım kaçıyor onun için falan. Halbuki şu şiirlerde anlatılan ya da gelenekte yaşanan aşk böyle bir şey değil. Bunu biliyoruz. Evet, şimdi... Cihanı hiçe satmaktır adı aşk. Döküp varlığı gitmektir adı aşk. Elinde sükkeri ayrua sunup avuyu kendi yutmaktır adı aşk. Bela yağmur gibi gökten yağarsa başını ana tutmaktır adı aşk devam edelim. Bu alem sanki oddan bir denizdir. Ana kendiyi atmaktır. Adı aşk. Var eşrefoğlu Rumi bil hakikat vücudu fani itmektir. Adı aşk. Şimdi gelenekteki aşk bu. Bugün anladığımız ya benimsin ya toprağın. Yani sevgili ille benim olacak. Benim olmazsa kimin olur? Olmaz. Vururum, eserim, keserim. Sen benimsin. Hadi bir beyti vardı yani ya. kendisi için sevgiliyi sevmek. Bugün anladığımız aşk da Zannediyorum ki kendimiz için birilerini sev, Aslında kendimizi seviyoruz. Evet. Onun şahsında kendi güzelliğimizi seyrediyoruz. Evet. Kendimizi sevmeyi seviyoruz da evet, araya bir ayna lazım. Sevgiliye de o ayna muamelesi. Evet. Ama öbür aşk da kendini ortadan kaldır diyor. Kendini evet. yok et diyor. Evet. Yokluğa talip ol. Şekeri başkasına ver. Zehiri kendin iç diyor. Ne? Park ne? Hayat Aslında abi? eksik bir şey bırakmadın ama devam edeyim. Yani o mısraların ve sözlerinin verdiği. E, işaretle. Kim ki canı için cananın sever, canın sever. Evet. evet. Fuzuli'nin. Canı evet. kim cananı için sevse cananın sever. sever. Canı için kim, kim ki cananın cananı sever, canını, canını sever. sever. Şimdi evet. efendim bu beytte siz galiba ona atıp yapıyordunuz. Orasıydı ya, ya. Ar yani. Ya, ya. Bu beyti bize liselerde okuturlarken lise filan derken yani üstadım gibi aksaçlı değiliz ama biz de yani evet. epey bir elliyi filan geçince az değil artık. Bizimki de tarih oldu. Üstad kıdemli genç. Kıdemli genç, kıdemli Aa, delikanlı. Güzel, Allah selamet versin. İnsan etmezsin. yaşlandıkça ihtiyarlamazmış. Evet. Kıdemli genç olurmuş. İyi Bize efendim. anlatırlarken eziyet edildi efendim. Denildi ki şair burada can ve canan kelimelerini üçer defa kullandı filan falan. Bakın gene hep tekdüze, hep böyle şeyindeyiz. Dur şimdi de böyle. Hendesesini yapıyor yahu bunun ben bırak ya Allah'ını seversen. Sanki kelime kıtlığından üç defa can, üç defa da canan dedi. Hayır, fuzuli de kelime biter mi? O başka bir şey kastediyor. Ve üstelik bir de şu var, o çok kullanma da ayrı bir zarafetle duruyor orada yani. Hiçbir çok kulağa batmıyor. Mana bakımından ise bir dünya görüşünü, bir medeniyet telakkisini nazara veriyor. Şöyle ki, senin kimi sevdiğine bakmam, ey kişi, niçin sevdiğine bakarım. Yani temel soru navhav değil. Now why? Yani diyelim ki onu seviyorsun. Leyla olsun adı hadi geleneğe tabi olarak. Leyla'yı seviyorsun. Ama kavuşmak için seviyorsun. Kendine bir çıkarım derdin var. Bu egoizmdir. Buna aşıklık denmez. Bu kendine e, itibar etmektir. Kendine çok kıymet vermektir bu. Bu hiçtir bu. Diyelim ki canını seviyorsun onu koruyup kolluyorsun ama vakti geldiğinde canına feda için besliyorsun bir kuş gibi işte bu da hakiki aşktır. Veya Nevi merhum az bilinen şairlerimizden ama az bilinmesi kendi kusurundan değil çok dev var arada. Nevi şahsına münhasır bir zevk. münhasır nev bir nev. Yeni yeni yetme demek Nev. Nevi o da bak tevazuyan koy. Yeni çıktık filan. Fakat herkes böyle üstüne gidince de diyor ki nevi i Merhum. Yani aharda gelir bezme i Kabir diyor. Sonra geldik diye bizi hafife almayın diyor. asolis tabii tabi sonra çıkacak diyor. <gülüyor> Neb-i Merhum şöyle bir beyitle bu noktayı anlatıyor. Ferhada öz vücudu dağlarca hail idi. Yoksa değildi aciz ol bir sütun elinden. Ferhat var ya meşhur. Dağı delebilirdi diyor mesele değildi yani o dağın büyüklüğü veya kazma mani değildi ona mani nefsiydi egoizminden kurtulamadı. Büyük bir isnat var yani meşhur aşığı hiç ediyor. E neden nevi'ciğim haksızlık olmuyor mu şimdi adam canı dahil her şeyini verdi niye böyle onu küçümsüyorsun diyor ki kavuşma derdindeydi. Şirin'in öldüğü haberini getirdiler pili bitti işi bıraktı o kazmayı başına vurdu kabre kaçtı. Firar etti yani. İşi yarım bıraktı. Kamu hizmeti aksadı. <gülüyor> Halka hizmet, hakka hizmettir. Niye suyu getirmedi? Eğer hak aşığı, hakiki aşık olsaydı. Yani ben orada olsaydım diyor. Mani değil. Kavuşmamak mani değildir. İşi bitirirdim. O hizmetimi sunmaya devam ederdim. Zira benim zaten vuslat gibi bir kaygım yok. Kavuşmak gibi bir kaygım yok. Kavuşmayı... Şimdi aşığın yüreği titrek böyle... Ama şimdi özür dilerim hani gençler de dinliyor. Diyorlar ki ya Hayat Hocam çok güzel, çok iyi söylüyorsun ama... Ya kavuşmayacaksa insan niye sever ki? Çünkü bizim sevmelerimizin sebebi... Ya kavuşmak istiyoruz. Evet. Kavuşunca da aşk bitiyor zaten de. Onu öğrenince de iş işten geçmiş oluyor. Ayrı dava. Valla gençlerimiz böyle soruyorlarsa kapı açılmış demektir. Yani öyle soru geliyor mu bilmiyorum... Ben de bilmiyorum. gençlerin adına, adına sordum. Neden evet. biliyor musunuz? Şimdi... ...hayat sonlu. ...yani hayatın kendisi mecaz... ...onun içinde olup biten her şey gibi... ...buraya dair ve burayla sınırlı olan... ...aşklar da mecaz. Mecaz bir hayatın içinde... ...hakiki bir aşk nasıl bulunsun? Nesi olur onun? Egzersizi olur. Laboratuvar çalışması olur. Temlif, gölgesi, olur. gölgesi olur. Kokusu olur. Böylece sevmeyi tanırsın ve sev, sevdiğin için fedakarlığı öğrenirsin az ya da çok. Ne kadar feda edebiliyorsan o kadar hakiki aşıksın. Niye Bülbül'ü azarlıyor esrar dede? Hiçbir şey vermeden bağırıp duruyor şunu diyor. Pervaneye baksın da utansın diyor. Canını veriyor sesini çıkarmıyor diyor. Yani Bülbül'ün o kadar feryadını bile hiç ediyor. Böylelikle insan bir idrak mertebesi olarak şunu kavrar. Ha bu bir yolculuk. Aşk bir fotoğraf değil bir film. Ama bu film çok uzun bir film. Ölüm köprüsünden sonsuz hayata uzanırken edindiğin, e, tecrübe, yaşadığın e, yanış. Fuzuli'yi hatırlayalım şimdi. E, yanan aşk ateşine ateşi duzahtan imindir. Yanan aşk ateşine ateşi duzahtan imindir. E, gelmedi bende de gelmez oldu. Yani aşk ateşine yananlar... De, i̇yisiniz canım. Aşk ateşine yananlar cehennemde yanmaz. Ne kim bir kez yanar yandırmak anı gayri mümkündür. Zira yanan bir daha yanmaz. Çok güzel. Yani çektiğin. Abi sen bunları niye tweetlemiyorsun? Her <gülüyor> gün böyle üç tane tweet atsan çok güzel beyitlerden ne olur sanki biz de görsek ezber. Bazen programda söyleniyor arada kaçıp gidiyor işte kayboluyor. Biraz teknolojiye güveniyorum. Şunu biliyorum. Bu programı yarın bir delikanlı geriye çekip deliksi seyretme imkanına sahip. Hmm. Yani teknolojiye benden daha hakimler. Ne yapayım yani? Bir günde emri hak vaki olursa rahmetli neler söylediydi diye arasınlar. Baksınlar ortada duruyor yani diye düşünüyorum. Allah Biraz. Bir, uzun yani uzun Şimdi burada o eğitimi alacaksın. Kavuşursan yanarsın. Şimdi sevgili soba gibidir, ateş gibidir, güneş gibidir, mum gibidir. Sen de fervanesin. Uzakta kalsan donarsın ama çok yakılarsan yanarsın. Ne yapmalı? Uygun mesafede durup. Hem ısınmalı hem yakın olmalı. O Yani kabiliyetin nispetinde. Ama yanmak nispetinde... donmaktan daha güzeldir. Yanmak ne? donmaktan daha güzeldir. Peki heves edilir mi buna? Edilir be abi. Edilir. Yani şimdi Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri demin ki nükteyi tamamlayan bir şeydi. Ahırı tehtiş ediyorlar. Bir eşek gösteriyorlar ona efendim bundan çok memnunuz diyorlar. Hiç sesi çıkmıyor böyle anırmıyor da. bu e Gayet sessiz, uysal bir merkep hemen satın buyuruyorlar. Efendim bu kadar problemsiz eşeği niye satalım? Buyuruyor ki ahı olmayan eşek de bize yaramaz. <gülüyor> Aşka kabiliyeti olmayan hani almazlar dediniz ya o işte. Yani yanacak, içi yanacak, içi sızlayacak, gözü dolacak yani insan nedir denilirse işte Eğil etseler tutiye talimi, kelimat sözü insan olur ama özü insan olmaz. Üstadım çok güzel işaret ettiler Takşacalı'da. Sözünün insan olması, hayvanın atık olmak bir şey değil. Özün insan olması esas. Ofuzur. O da aşkla mı olur diyorsunuz? Yani. Tabii, tamam. O da aşkla olur. <gülüyor> İnsanı tarif ederken Şeyh Galip Merhum diyor ki ağlayan göz ve yanan kalbe derler insan. Yakut-ı sirişkiz yerimiz... Bunu da tweetleyelim yarın sözümüz olsun. Yakutu sirişkiz yerimiz didevi dildir. Ateşle sudan hasıl olur bir güheriz biz. Kalbimizde ateş var, gözümüzde yaş. Birleşince insan oluyor. Yoksa e, yani çok af buyurun nefsin arzusuna aşk kadını vermek altın taç giydirilmiş kel kör bir başa benzer. Aşkdan maksut aşkdan maksat muhatabla bir yani ona tutulmak karşı cinse bir ilgi duyup sonra da yani geçiniz geçiniz lütfen. Yani hayvandan farkın ne demezler mi adama yani? Ya yani onu yaratana olan yani nakş onu yaratana olan tutkuya bir mertebe olduğu için bir gösterge olduğu için bir kıymeti var. Yoksa yoksa yani böyle bir beşeri bir aşk zebun olmuş olanlara anatomi okumalarını Bu tavsiye Bu nasıl edeyim. bir aşk Halil Hocam? Ben onu bulamadım. Ama şey, ya ya da gördüm. Diyor ki ben aşk şehidiyim. Benim mezarımı ziyaret et diyor yani. <gülüyor> aşk şehidi olmak diye bir şey var. Mesela bir kitapta okumuştuk ne diyor? Fuzuli fena resul makamında aşk şehidi olmuştur diye ben dokudum diye sorarsanız bilmiyorum. Ne demek o? Fena bir Resul makamına varmış. Orada aşk şehidi olmuş. Resulullah diyor. için yani orada kaybolmuş. Yani evet. o yani Peygamber efendimiz e olan o, o seviye varmış demek ki bu tasavvuf. Su kasidesinden yani. dolayı diyor herhalde. Oraya kadar varmış. O, oradan sonrasına e, gitmemiş herhalde. Öyle mi demek bilmiyorum yani. yani belki de, evet. Biz onları ölçecek durumda değil Mesela, mi? Mesela diyor ki kıyamazsan bağışacağına, Irak'tür girme meydana bu meydanda nice başlar kesilir evet, hiç soran, soran olmaz. olmaz. Ya aşk kötü bir şey gibi. Hani kelleler gidiyor, vücutlar fani oluyor, <gülüyor> sevgiliye kavuşmak istemiyorsun. Nasıl bir aşk bu tasavvuf erbabının bahsettiği? Ya şimdi bizde şöyle bir şey var. Hadis-i şerifte var ya mealen ben onu çıkaramam belki de yani özür dilerim. Estağfurullah. Becerebileceğim bir şey değildir ama efendim bir insan aşık olursa şer'i ölçüleri de taşmadan, Kimseye söylemeden bu içinde bu gizli kalırsa ve o adam ölürse o adam şehittir. Hükmü manada şehittir. Mayın tarlasına girmemiş, hata ha. etmemiş, içinde tutmuş. E şimdi bu adam bu şehit oluyor yani. Aşk şehidi. Hı hı. Artık bununki nasıl ben aşk şehidiğim dediğini duydum ama işte bildiğim gibi ben de artık havza kalmadığım için. Aşkı dile dökmeyi de pek iyi görmemişler değil mi eskiler? Tabii. Hayvanın natık olma insan ol diyor ya konuşan almam pek makbul bir şey değil, hiç konuşmak doğru değil diyorlar yani. Hani aşk, yani. Aşığım, yanıyorum bitiyorum bu da pek makbul görülmemiş. <gülüyor> tabii canım. Söylemeyeceksin tabii. Yansaydı söylemez de zaten. Hz. Peygamber için kullanılan bir ifadeydi. o kendisinden bile gizli sevdi. Allah diyor, hani bir başkasından saklarsın da Hı. kalbindeki muhabbetin fazlalığını kendinden bile gizledi. Kendinden bile ne demek kendinden bile gizli sevmek? Vallahi. Şey Onu ben de bilmiyorum arkadaşlar. Zor soru yok. Ay, hakikaten bu neden çıkarıyor bu kadar zor ben sorular. Dedim, Daha çıkardım. öğretmenimiz orayı göstermedi. Evet biz evet zaten elektrikler kesikti. Bugün de <gülüyor> çalışamadık. Biz bir, hoca, bir misafir de geldi. <gülüyor> şöyle bir şey var yalnız. Böyle <gülüyor> <gülüyor> müşkil sorular ortaya atıp atıp düğümler oluşturuyorsa en son çözümü getireceksin galiba. Ben anladım. Anladım Mesela. da fakat Taşlıcalı Yahya şimdi tam oradayken merhumun beyitli çok güzel bir Aşk sanatına dair. Gazine. Onu unutmadan ben bir şey soruyorum. Ama onu yine tamam, dinleyelim biz. Tamam. Hani bu aşk ortaklık kabul etmez manasına gelen bir beyt var. O nasıl Fasih Ahmet de de. Gölgesiyle mi gidiyordu? Gölgesiz mi? Fasih bir, Ahmet dede. Bir şunu de. bir dinlesinler. Tamam. Ekran başındaki Sonra güzel. reklam kasına mı yaklaşıyoruz? Yok. Daha reklam vakit var. Da, da. O zaman Fasih Ahmet dede Bir mevlevi büyüğü. O beytin sahibi. Geceler azmettiğim ol yâre sayem havfidir. Bir tarik ile kabul etmez muhabbet şirketi. Bir kere daha okuyorum. Geceler azmettiğim ol yara sayem havfidir. Bir tarik ile kabul etmez mehabbet şirketi. Ben sevgiliye geceleri gidiyorum diyor. Gündüz gidince kalabalık görüyor, sır ifşa oluyor, gören oluyor, duyan oluyor falan. Yalnız olması gerekir bu iş gizli iştir diyor. Yarla kavuşmak diyor, gizli olması lazım diyor. Tam da böyle hani bir sanki bir e, çapkınlık, çapkınlık formülü anlatılıyor gibi. Tam da benziyor yani. E ama böyle anlayan da var. Anlayabilir. Serbest Ay, o ayrıca. Ki, bak, o adam. divan şairleri çapkın adamlar böyle bir şiir yazmış. Eyvallah. Yare yalnız e, gidilir filan. Divanın bir sayfasında açmasını tavsiye ederiz ama böyle diyebilir mahzuru yok. Tamam. Neden böyle yapıyorum? Gündüz diyor gidersem diyor, herkesten sıyrılsam bile gölgem yanımda oluyor. Gündüz'ün tabiatı bu. Gölge bile ortak olunca olmuyor yalnızlık şart. Gölgeden de kurtulmak için gece gidiyorum tamam mı diyor. Böyle olması lazım diyor. Şimdi soru şu. Aa, Kimindi bu Fasih Ahmet Dede? Fasih, de? de. Fasih Ahmet Dede. Fasih Ahmet Dede böyle bir beyt yazıyor. Evet. Birisi bunu okuyor ve evet. diyor ki bu divan şairleri demin Hı. dediğim gibi çapkın Hı. adamlardı. Bak diyor ki gündüz gidilmez Hı. sevgiliye gece gidilir. İşte efendim gölge bile olmayacak <gülüyor> falan filan. Çünkü çekiniyor. Muhtemelen diyor bir de hikaye yazıyor. Orada. Bu diyor evli bir başkasıyla evli. Tabii. Kimsenin evet. de haber olmaması lazım. Yapıyor. Kızın babası da mahallenin bakkalı <gülüyor> oradan geçmemesi lazım. Evet, Abisi var tabii. falan. Hikayeyi de yazıyor. Tamam. Halbuki siz bunu başka türlü anlatıyorsunuz. Neyi kastetmiş olabilir <gülüyor> Şunu kastediyor. Dünya işleri gündüz çok olur. Kaygı çok olur. Alışveriş girdi çıktı. Yattı kalktı. Gece el ayak çekilir. Herkes... Süzülür. Hele gecenin o son vaktinde gölge de olmaz ve sen yara gidersin teheccüd vaktidir. Yar ile söyleşirsin, halvet olursun, <gülüyor> mübarek olsun. Gece ibadetini insanlardan da saklı olarak yapılan zikirri anlatan. E, bu nedir? Fasih Ahmet dedeyi tanıyacaksın baba yani bir de o var yani şairi tanımadan şiir... Nasıl, nasıl okunur ya? Yani bir beytle koskoca divan hakkında hükme vardır mı? Bu kadar Hı, aceleci. Devamı nasıldı? Geceler azmettiğim İl ol ya resayem haffedir. Bir tarik ile kabul etmez muhabbet şirketi. Bir ile kabul etmez muhabbet şirketi. Gölge dahil ortak istemez. Yani, yani buradan çıkış yolu da zahiren bile var. Yani gölgeyi dahi istemeyen e, yalnızlık, beşeri aşkta olmaz ya. Yok artık. İşte yani. Aşk istemez bunu da maşık da istemiyor. E, tabii. Yolumuz yar ile Gül Bahçesine düştü. Şöyle bir nazar edince Güla ben dedi ki yar utan yaptın yanında ben varken güle nazar oldu. Maşun da tahammülü. Nasıl tabii yıl. ya yani gayret var. İskenderimurdar rakib olmazsa Sultan Fatih. Joanelden gider. Yar ran, için. Ran, ran, ran. Bu aynı şey aynı vezin işte Elbette ben Onu yapabiliyorum o zaman Elbette sen a, kaptın işi <gülüyor> Yar için <gülüyor> ağyar ile merdane cenk gerek İt gibi murdar rakip ölmezse yar elden gider Ya yani ne diyor Sevgili için yarim için gayrılarla ölümüne mücadele etmek namus borcudur Delikanlı adamız şunun şurasında Yoksa Allah göstermesin İt gibi murdar rakibi öldüremezsem Yer elden gider. Davayı kaybederim. Aşkta üç kahraman vardır. Aşık, maşuk, rakip. Üç kişi. Rakip kim abi? Hayati Hamzoğlu. Erol Taş. Bilal İnci rahmetliler. Üçü de vefat etti. Ee, aşık Cüneyt Arkın'dır. Maşık Türkan Şoray'dır. Rakip de Hayati Hamzoğlu'dur. İlla beşeri aşk konuşulacaksa <gülüyor> bunda oldu. Fakat tabii hakikatte çok belli ki Allah kul Şeytan. Şeytan ve nefis. Yani yolu kesen, Allah'a kavuşmaya mani olan iki başlıca düşman, en tehlikelisi nefis olmak üzere, onu halletmek, onu bitirmek, dizginleri ele almak lazım. Hazreti Mevlana'nın buyurdukları gibi. Nefsin diyor bindiğin eşektir. Onun üstüne çık da ahire git. Fakat işi eşeğe bırakırsan ancak ahıra gidersin. <gülüyor> yani beşeri tutkulara. Ee, zebun olursan, orada kalırsan e ne olacak o zaman? Yediğin işleyin dört dakika sonra, dört saat sonra kanalizasyonda. Yani ne yani bu dünyada? Bu orada kaldı. Birisi soruyor yedi bin <gülüyor> beyi bildiği doğru mu Hayati Bey'in? Yok. Yedi bin beş yüz falan oldu onu o yani. Yedi bin beş yüz var mı? Var oldu tabii. Ama nasıl sayacağım? Hakikaten'i de soruyorum ama kusura bakma. <gülüyor> Geçen kimden bir sayısından o, duydum. Böyle bir şey yok. Yani Nasıl sayılır o? Nasreddin Hoca merhumu dünyanın ortası neresi dediler de eşeğimin bastığı yer sol alka ayağın dedi. Tereddüt görünce de ölçün dedi. Yani benim 7500 beyti ezberden bilip bilmediğim hususunu tahsih etmenin bir tek yolu var. Ee, Başla 7, 7500 beyt okumaya yetecek kadar programa çağıracaksınız. <gülüyor> ömürüm <gülüyor> Allah ömürüm. <Allah> <gülüyor> Eyvallah. Bu diğer bahsedecek okuyacağınız beyti unutma. Ha, bu arada ben Gazel, bir not aldım. Beyt. O gazele bir gelelim. Hı. Fethi abiyle ilgili anlattınız ya hocam, oldu oldu. Evet. hani aşık mısın diye soranmış. Evet. Geçen gün Saadetli Ökten Bey hocam dedi ki ya Fethi Bey'i hani bu şekilde tanıyor insanlarla. Bu kadar değil dedi. Fethi abi burs vereceği öğrencinin aşık olup olmadığını merak ettiği için güzel bir adam değildi sadece. Fethi abi bir misafiri geldiği vakit çok parası olmamasına rağmen Taksim'deki filan meşhur manavdan kendisi gider meyve alırdı. Elleriyle soyar ve misafirine ikram ederdi. Ve tabi bunun için güzel bir adamdı. Dedi ya. Buradan da ayrı bir dünyaya kapı açılıyor işte. Hani bir adamın güzel olması için misafirine eliyle meyve soyup ikram etmesi bir ölçüdür çıkıyor ortaya. Senden daha cömertini gördün mü dediler değil mi? Saadisi Razi Bostan Gülistan'da anlatıyor. Evet. Çok zenginmiş adam. Ona çok da cömert yani akıl almaz cömert. Senden daha cömertini gördün mü? Gördüm diyor. Bir çobana misafir oldum diyor fırtınalı bir günde. Ee, bana bir koyun kesmişti. Dalağını yer, şey böbreğini yerken sevdiğimi belli ettim. Gözden kayboldu. Sekiz tane daha varmış. Hepsini kesti? Böbreklerini kebap etti. Ertesi günde ben ona 300 koyun armağan ettim, hediye ettim. Esir 300 koyun vermişsiniz. Siz niye daha cömert değilsiniz de? Onu kendinizden önde elbette diyor. Ben on binlerce koyunumdan 300'sini verdim. O sekiz koyunun tamamını verdim. O daha cömerttir diyor. Ya yani İhsar, işte Hazreti Peygamber'in güzel ahlakı İhsar. Ne demek İhsan. eh, İhsanın üstü. İhsan ne demek? Karşılıksız verene İhsan sahibilenir. İhsar, muhtaç olduğu halde verme halidir açken ekmeğini vermektir. Yani açsın evet. ekmeğini veriyorsun. Son yani o bir kere taklit etmek lazım Hazreti Resul ömründe hiç olmasa bir kere muhtaç olduğu bir şeyi verip mahşerde de demeli ki ya Resulullah sana benzemeye bu kadar güç yetirebildin mi? <gülüyor> İhtiyacın evet. olan şey var. Evet. Gene Saadettin hoca isar deyince belki bu tam isara girmez ama başka bir şeydir bu da. Mahir iz hoca. Allah rahmet eylesin. Yani. Mahir hoca da zengince bir adam hani bir parası falan var. İki güzel ahlak. Birisi diyelim maaşını aldı. Dermiş ki bunun kırkta birini fakir fukaraya dağıtın. Bir yerden bir para geldi bunun kırkta birini dağıtın. Benim gibi çok bilen birisi de bir gün demiş ki efendim bu zekat böyle hesaplanmaz. Bunun nisap miktarı var üstünden bir sene geçmesi lazım şu var bu var. Evladım o zekat vermek istemeyenler için demiş. Vermek isteyen böyle de verir. Şu birincisi bu. İkinci çok hoşuma giden Hayat abicim. Kış gelince kışlık bir takım elbise diktirilmiş. Yazlık takım elbiseyi hediye eder. Yaz gelince yazlık bir takım elbise diktirir. O kalan bir tane kışlık elbiseyi bir başkasına hediye edermiş. Şimdi bunu duyduktan beri gardrobu açtığım vakit huzursuzlanıyorum. Tadım yok. Hani isteğine, hani yokluğa talip olmak. Şimdi insanlar şöyle birbirinin kıymetini şuradan anlıyor. Senin kaç çift ayakkabın var? Otuz çift diyor. Oho diyor bizim bir Ayşe abla var onun kırk beş çift ayakkabısı var da ayakkabım var bile demiyor. Tabii mi? Güzel adamlar, güzel zamanlar, işte şu kelimeler ve işte kelimelerden örlen dünya biraz da bu demek galiba. Efendim bedenin gıdası almak, ruhun gıdası vermek, İnsan ruhunun farkına vardığı zaman onun ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını düşünmeye, dert etmeye başlar, ruh da almakla doymuyor, vermekle doyuyor ne kadar kişiyi mutlu edebildi ne kadar kişiye illa mal para değil vermek ilim... de pek zor bir şey abi Yani zordur tabi bizde de zordu biz açtık artık daha <gülüyor> azıcık vermekten konuşalım yeri gelmişken mesela böyle giymediğim bir kıyafeti birisine hediye ederim hediye edince o bir giyer o giyince kıyafet birden güzelleşir kardiroptan işte çıkarttım ben bunu giymiyorum falan diye götürdüm bir başkasına hediye ettim bunun da bir arıza tarafı var da oraya geleceğim Verdim adam giydi birden gözüme güzel gelmeye başlıyor. Niye i̇şte, böyle oluyor? İşte imtihandasın. İmtihandasın. Yani henüz ermediğine dair bir işaret Bak, almış yukarıdan oluyorsun. yukarıdan aşağı iniyoruz stüdyoya ama gelirken. Bu, bunun, Kaan, iyi, bunun iyi tarafı şu ama yani bunu fark ediyor. Kendini kontrol ediyor. Kaan. Kaan takım elbiseyi istedi. Siz de vardınız işte. Var evet. Yani i̇stedi diyorum. Maalesef. Abi takım çok güzelmiş. Çok güzel. Yani. Övdü. Kaancığım kaç beden giyiyorsun dedim. 52 dese. Hani Mahiriz Hoca'yı falan da yeni dinlemişim Keyfim yeri avamla, de tağancım sana bir takım Hediye edeyim falan diyeceğim. Abi 46-48 falan deyince bir mutlu oldum içten. O oh lan takım bize falan. falan. <gülüyor> Böylece de öğrenmiş oldum. Mali ismi geçince benim de aklıma şöyle bir şey geliyor. Onu, Buyurun hocam. Herhalde kitabını okumuştum. Birisi bir şey anlatıyor hoca. Böyle gençlik zamanlarından falan. Böyle hafızasının detaylarını gösteren bir olay anlatıyor. Ee, öğrenciler diyorlar ki maşallah hocam. Evet. Bu kadar şeyi nasıl hafızanızda tuttunuz filan bu kadar net olarak bu kadar ayrıntılı olarak filan diyor ki yavrum biz Osmanlı ilk okuduk bize ilk girdiğimiz derste önünüze bakarak yürüyün derlerdi şimdi siz bitirinleri aval aval seri gidiyorsunuz siz de olmaz demiş evet güzel evet çok güzel nazarber Nazar kadem. kadem evet gözün ayağın ucunda. Ya onu da gerçi güzel anlatırlar. Azalber kadem sadece zahiren yürürken baş ayaklara mıklamak değil. Başkasıyla meşgul olmamak. O bir sembol Kendi halinle yürüyor. Uzuğun uzun, uzun konuşuyor. Şu vermek meselesinde. Bir de sevdiğinden ver. Diyor, mesela ayet tam hatırlayamıyorum ama sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe birre ulaşamazsınız. Yani evde bir şey var ve işine yaramıyor. Hadi şunu bir fakire vereyim. Bir kıyafet var ve hoşuna gitmiyor benim yaptığım hesap. Hadi şunu birine hediye edeyim. Bu değil. Sevdiğin evet, böyle yani, en evet. hoşuna giden <gülüyor> çıkart ve ver. <gülüyor> Öyle değil evet, mi? Evet. İşte eğitim bu. Yani Yani ömür boyu devam eden insanın kendi kendini tartması, kendisiyle mücadele, nefis mücadelesi. Yani. Abi de acayip. Bildiğinde. Şimdi geçen bir Hazreti Şerif'e rast geldim. çocuklar arada bir kebap ısmarlamak zorunda kalmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü hani patronu tarif ediyor da Hı. işçisine yediğinden yediren, giydiğinden Heh. giydiren. Evet. Böyle patron o. olacaksan böyle yani. Böyle <gülüyor> olacaksın. <gülüyor> evet. <gülüyor> köle köle azad etmeye dair emir ferman çıkmadı bizim medeniyetimizde. Çünkü e, patron için köle sahibi için. Ee, azat etmek daha ekonomikti. kendinden öyle oldu. Yediğinden yedireceğim giydiğinden gidireceksin. Baca çıkar gibi değil. Bari azat et kurtul <gülüyor> ya. <gülüyor> yani o, o öyle korkulu bir şey ki bu. Of derse hapı yuttun. Böyle bundan korkuyorsun. Ya, hesap var, kitap var. Mahşere gidiyorsun. Kabirde dört dönemek var. Tövbe ya Rabbi. Diyor aman diyor falan. Hatta azat olunmayı istemezlerdi. Neden? E çatıdan dışarı çıkacak. Zora girecek. Orada rahat ediyordu. <gülüyor> Köle telakkesi de batıda başka, doğuda başkadır yani. Onlar derisini yüzerler. Her türlü işkenceyi yaparlar. Rengi siyah diye. Bizimkiler Bilal-i Habeşi akraba olabilir diye anh, hürmet eder. Yediğinden yedirir giydirir. Bakar ekonomik değil. Artık elden çıkarır bari. Yani telakki bu. Bizde öyle. Sokollu ölürken köleydi mesela. Sokollu Mehmet Paşa köle olarak. evet, Hukuki statüsü. Kanuni merhumun kölesiydi. Azat edilmedi ve o şekilde vefat etti. Az bilinen bir husustur. Manşete çıkacak. Ya bu sadrazam değil mi? Sadrazam, başbakan ve köle. Sadrazam, evet padişahın evet. kölesiydi. Evet. Hukuk istatı köle. Şimdi efendim yani dedik ya işte yani iki kavram üzerinden bunu e, görebiliriz. Orta çağ karanlığı diye bir laf vardır. Birisi söyler bunu. Orta çağ karanlığı falan. Diye. Belki de böyle mahzun mahzun hakikaten falan. Yahu kardeşim adam zaman referansını verdi ama mekan referansı vermedi. Evet. Avrupa'nın orta çağ karanlık. Ben daha aşağı sümme aşağı. Ayıp olur yani öyle bir düşünmek bile. Köle deyince de Avrupa'nın, Amerika'nın, Batı'nın telakkisiyle köle. Falan böyle bir irkilerek yaklaşıyoruz. Bizde telakki değil. Bizde bambaşka yani. Ben bir defa bir köle torun olarak söylüyorum bunu yani. Dedemin dedesinin babası azatlı bir köledir. Ve Osmanlı ecdadım öyle bir enteresan bir şey ki bu. Bir defa Türk biliyorsunuz efendim olduğu için oradan tanıyorum. Çalışmayı pek sevmez böyle. Yani bahçe işlerini başkadan mı çalıştıracak. Hacca gider gelir. Çiftliğinde istihdam edecek amele lazım. Kendi oğlu da çalışmaz yani Türk çünkü. Asil Türk'ün ne iş var orada? Köle getiriyor hacı. Köle azat etme sevabı var. Bazen köle azat etmek şer'i bir vecibe. Mesela keffaret orucu var. Hı. 60 gün oruç tutmaktan daha pratik. Efendim, i̇stihdam edecek. Bir de e, hacca gittiğine delil teşkil ediyor. Siyah bir çocuk getirmiş gelmiş Medine'den. E, bu başka bir yerde bulunmuyor. Belli ki turist değil yani hacı yani falan. Böyle hoş bir gelenek vardı. İşte öyle bir kölenin torunuyum. O sıfatla tam bir selahiyetle söylüyorum. Biliyor yani, musunuz kökler nereden gelmiş? Sudan'dan. Sudanlıymış. Bildiğimiz o kadar. Altı nesilden geriye de gidemiyoruz. Yani bir kölenin geriye doğru tarihi mi olur? Garibim. Rahmetli dedem gece görünmezdi. Ona anlattırdım. Ben. Siyah bir adamdı. Ona anlattırdım. Bu kadar böyle... Körük pörçük bilgi 1850'den. Geda'yı kuyi aşkuz alemin sultanı Yüzcana. Bir de o var. Paşçalı yayadan bir beyt o Geda, geda. meselesine de diyor Benim pirim, emirim padişahı bir nazirimdür. <gülüyor> Carlos Sultan Süleyman için. <gülüyor> muhibbinin muhibbinin muhibbi bir gedayam ben. Onu sevenin, sevenin seveniyim. Sevenin sevenin bu da bana devlet Gedası. olarak edem. Birincisi. Mühit evet. bir. Geda'yemden ya aşağı yukarı. Yani kölelik öyle şey değil. Geda'yız şaha baş eğmez dili agahımız vardır. Fakir isek negam beyler gani Allah'ımız vardır. Fevri. Geda'yız şaha baş eğmez dili agahımız vardır. Fakir isek negam beyler gani Allah'ımız vardır. Şu mevzu da önemli değil mi? Hani sevdiğinin sevdiğinin sevdiği olmak. Evet. Ya hani Allah. Evet. Allah'ı sevemiyorsan, gücün yetmiyorsa, takatin yetmiyorsa, böyle deyince de bazı aklı evveller diyor ki Allah'ı sevemiyorsan dostunu sev, nasıl bile akırdı Allah'ı sev, engel olan mı var? Sevebilen buyursun. Ama bunun için birazcık delikanlı olmak gerekiyor. Bunu başaramıyorsan, seveni sev. Onu da başaramıyorsan, seveni seveni sev. Bu işte o. Şimdi, Bu tam da o. İbrahim Hakkı Erzurum'un Kenzül Fütuh diye bir kitabı var. Orada evet. ne diyor biliyor musun? Kenzül Fütuh'ta Hubbu hakkı kim ki dava eyledi Giceler uyursa yalan söyledi Allah Çok Allah güzel, Allah Allah Çok güzel i̇şte bu iki Bir daha hocam, işte Hubbu hakkı, Hubbu hakkı kim, kim ki dava, dava eyledi, eyledi Giceler uyursa yalan söyledi Efendim izaha ihtiyaç yok da bir izah edelim. Ben meriğim üstadım mı? Ben Coşturdu Beni göçtürdü çünkü. Allah'ı seviyorum diyen <gülüyor> gece uyuyorsa yalan söylüyor. O <gülüyor> Uyuyamaz He. ki diyor. Fakat evet. Magizid-i İslami Hazretleri'nin sözünü diyor. Geçen de söyletmiştiniz bana. Aa, abi? Biz da iş gibi uyuyoruz. O ayrı mevzu. <gülüyor> Oğlum diyor Allah'ı seviyor musun diye soran olursa sus diyor. Sevmiyorum desen kafir olursun. Seviyorum desen onu sevenin hali sende yok. Sus diyor. Yani büyük bir iddia. Ben Allah'ı seviyorum. İyi de güzel kardeşim. Yani asgari şartı itaat etmektir. Neredesin? <gülüyor> Bu geceler mevzuna bu, bir, gelelim geçen bir beyit paylaştım ben Twitter'dan. Şimdi bu son beyt yalnız gecenin yıldızı evet. Bunu yazdım. Evet, evet, geceler yaptım. uyursa bil ki yalan söyledi onu yazdım. Bu da randırandan mı? Aynen tabii geceler uyursa bil ki Ben mi bir denk ki... getiriyorum yoksa buna Yo, hepsi denk, randırandan? Denk gelmiş zaten. Hepsi değil. Ee, Çoktur. Yüzde kırk, kırk beşi öyledir onun için. Randırandan vezni çok kutular. Kolay bir vezin değil mi? Tabii tabii. Yazarken de mi Türk kolay? Türkçeye çok uygun. Şey. Buna davulcu vezini denir. Davulcu vezini denir. <gülüyor> E davul, en sık davul. kullanılan bezüdür yani bu kolay rahat kullanılır da ondan çok kullanılır. Hmm. Bu geceler uyumakla alakalı. Hani o bunu beyti sizden soracağım. O sevgili bana dedi ki bir gün uykuna geleceğim. <gülüyor> o bunu dedi diyeli gözlerime gece sevinçten uyku girmiyor diye beyit var. Nasıl evet. o? Benim de aklıma gelmedi ama Eğitti ol peri bir gün düşüne girür, bir şep düşüne girür. Düşüne girüren bir şep. Evet. evet. Eğitti ol peri düşüne bir eğitti ol peri bir gün düşüne girüren bir şeb. Yani hiç gelmedi. Şardar sevinçimden nice yıllar geçiştir görmedim. Sevinçimden nice yıllar geçiştir görmedim uyku. Ha. Bu da randırandan mı? Yok. <gülüyor> başka. O çok çok evet. yok. <gülüyor> Bu da yok. çok güzel. Evet. Evet. Başka da uykuyla alakalı beyit atsana. O. Şeb'iyel daim müneccimle muvakkıt yani ne yani bilir Mühtelayı gama sor kim geceler kaç, kaç saat? saat Kimindi bu? Sabit Lofcalı sabit Lofcalı sabit Abi nasıl biliyorsun 1712. bu 1712. Şey? Ben bazen programlarda söylüyorum Ayet abi Abi bizi yemiyorsunuz değil mi filan Yemezsiniz Hani bilmiyoruz ya Yok yemezseniz o yemez yani <gülüyor> Lofcalı sabit <gülüyor> Lofcalı sabit Ama ne güzel Nabi ile aynı sene vefat etti çok güzel bir şairidir. Benim şah beytim evde asılı Doğuşçalı sabitim beytidir. Hayır, evde so. asılı. Günümüz hattatlarından bir Adem Sakal isimli muhterem zat yazdı gönderdi. Sunar bir camı memlubin tehî peyman eden sonra döner vefki murâ felek amman eden sonra. Naziresi var mezaki onu hatırlatmak Sunar dilim, bir camu ı memlu bin tehi peyman eden sonra felek ehli dili şad eder amma neden sonra? Naziresi de Bu da, Bu da Mezaki. Mezaki'nin evet. Hı -hı. Süleyman Mezaki evet. Hafıza mideyi diyorlar değil mi? Felek evet. ehli dili dil şad eder amma neden sonra? Ey hey yavrum eyy. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne kadar güzel şey. Gazeli dinleyemedik hala. Uyumazı ayrı düşünüyorum. Uykuyla ilgili Şeyh Galibi'nin nefis bir iki beyti Özür ayrı düşünüyorum. Geneldezele geçmeden Olursun. bu Şebi'yi elda-ı müneccimle muhakkansız Ne, ha, ne demek? Şey, uzun geceleri ki 21 Aralık birkaç gün önce geçti. Evet. Uzun karanlık gece nasıl bir şeydir diye yıldız ha. ilminden anlayana, vakit ilminden anlayana boşuna sorma. İhtisas alanıdır onlar bilir diye sorma. Onların bildikleri yüzeysel bilgi. Dert ehline sor, sana anlatsın. gece nasıl bir şeydir? Sabaha kadar ızdırap çeken, şebiylde, yemüne cümle mu vakit ne bilir? Müptelayı, kamasor kim? Geceler kaç saat? Bunun nedeni de çok tatlıdır ha? Feilatun, feilatun, feilatun, feilun. Didi dat dat, didi dat dat, didi dat dat, didi dat. İşte lal marşının, o da mı? Aynı. Çanakkale, kalitmi de var mı onun böyle masaya buraya? Didi dat dat, didi dat dat, didi dat dat. Bir ses çıksın. Sen de ben hepten şey yaptın ya. Bir de bu var da bu başka. Bu şey. başka o. o. Rastgele makamı o. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> <gülüyor> o İstikam dediniz. Şu gazeli dinleyip ondan sonra reklama gidelim Taşlıcalı Yahya merhum. Evet. Beş beytli bir gazeli. Gani'dir aşk ile gönlüm.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 Ne meyli külbeyi ahzan, ne seyri sohbeti yaran, ne tan-ı din adam, ne cengü, ne cidalim var. Cihan fanidir ey Yahya, hüvel hayyu, hüvel baki. Değişmem atlası çarha, benim bir köhneş alim var. La havle ve la kuvvete illa billah. Aşk ile zenginim, malım da yok, makamım da yok. Kavuşmakla sevinecek, ayrılmakla üzülecek de değilim. Allah. Peki ne abi o zaman? Sağ olmak gibi bir talebim de yok. Ölmekten bir ürküntüm, bir çekintim de yok. Aşk hastası olduğumdan beri hoşça bir halim var. Aya yere değmez bir hallerdeyim. Öyle bir aşk hayranıyım ki kendimi de bilmiyorum, alemi de bilmiyorum. Şuurum benden gibi. Aklım huşum zail oldu. Hayretim var ağlarım diyen Maraşlı şair gibi. Yakup Aleyhisselam'ın ağladığı Hüzünler kulübesinde olma arzusunda da değilim. Oğlu Yusuf aleyhisselamın saltanat mevkiinde meclisinde olmak derdinde de değilim. Peki ne o zaman? sofunun bana yönelteceği tenkitlere cevap verecek vaktim de yok. Zira rıza makamındayım ne verirse o. Allah ne verdi ben onu istiyordum zaten. Sordular ne istiyorsun dediler, ne verdiyse onu istiyorum dedi. İrade-i cüz'iyesini, irade-i rahmet rahmetme halini anlatıyor ve son beyt cihan fanidir ey Yahya... Hüvel hayu, hüvel baki. Kalıcı olan yalnız Allah. Dünya geçicidir ey Yahyacığım. Değişmem matla saç Benim bir köhne şalim var. Cihanın en kıymetli kumaşına değişmem. Sırtımda bir dervişli hırkam var. kaybetsen dilenci tenezzül edip almaz ama şeyhim verdi onu bana. Dünyanın tamamına değişmem. Var mı diyeceğin dedi üstad Baştacalı Yahya merhum. Var. Ben de bu halden istiyorum. Afiyet olsun Cenab-ı Vermek istemezse istek vermezdi. Yani bir şey... Ya nasıl güzel bir şey. Bunca yıldır tanışıyoruz. Bu gazeli ben ilk defa duyuyorum. Hayata. Azizim hakikaten söylemediğimiz çok şey olduğunu ben de zaman zaman böyle sizin tespitlerinizle fark ediyorum. Bizim program Hal dışında oturup kebap yememiz. Hay hay. Kebap varsa bilhassa yani. yani o benim için Bunları... çok belirleyici. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Hayati İnanç Bey ve Halil Güntan Bey hocamla muhabbet etmeye devam ediyoruz. Divan edebiyatından değişik örnekler konuşuyoruz. Kelimeler ve onların dünyamıza tesiri. İşte bununla başladık. Başka şeyler kısa bir aradan sonra devam edecek. Bir çay molası olsun hem size hem bize. Az sonra birlikteyiz. Efendim başka şeylerde birlikteliğimiz devam ediyor. Sun sagarı sakı, bana mesta ne disünler? Uslanmadı gitti gör o diva ne disünler? Şehir-i Samiyahya. Şey, şey, ya, evet. <gülüyor> Men kimem sakı olan kimdir? Mey-i Sahbani'dir. Tweetlerinizde de bir bakacağız. Yavaş yavaş programın sonuna doğru da geliyoruz. Ee, güzel sorular var onları soralım. Divan Edebiyatı sarayın kullandığı dildir. Bir Türkçe konuşun demiş Tuncay. Bir Türkçe Biz Türkçe'den başka bir şey mi konuşuyoruz? Deminki... Fransızca mı bu? <gülüyor> <gülüyor> bu İngilizce midir nedir? <gülüyor> <gülüyor> böyle bir ayrım da var. Yani Divan Edebiyatı Osmanlı döneminde sadece sarayda <gülüyor> kullanılan bir dil idi. Halk bu dili konuşmuyordu. Dolayısıyla Sultan Fatih saray mi? dilidir. Sultan Fatih merhumun fethettiği İstanbul ne kadar senin anlamak istiyorsan, onun divanı ne kadar seninse o kadar senindir. Kullandığı Türkçe ile aran ne kadar iyiyse İstanbul'da da o kadar sahiplik iddian geçerlidir. Yoksa Sultan Fatih'in lisanına yabancı tuttuğu fethettiği şehir benim yemezler. Bir gün birisi iddia sahibi olur. Der ki evet. yani sen neresinden ayırıyorsun bunu da tövbe tövbe ya Rabbi. Hacı amca gelmiş <gülüyor> 80'lik bir hacı amca gelmiş sorduk ona dedik ki ne gördün Hicaz'da ya bu Araplar anlayamadım diyor. Türkçe Kur'an okuyorlar Türkçe namaz kılıyorlar Türkçe ezan okuyorlar kendi aralarında nece konuştular anlayamadı. <gülüyor> Başka karışık bir dil konuşuyorlar. <gülüyor> karışık bir dil konuşuyorlar. <gülüyor> Ama çok değişik bir yerden baktınız. Hani belev ki sarayın dili bile olsa saray senin saray. Saray senin saraydaki ya. senin padişahın. Aa. Senin de gerçi hani bu arkadaş için söylemiyorum ama o da benim dedem değildi diyen de çok. Bakın <gülüyor> burada da şöyle bir ayrım Cevaba yok. Hayat abi. Hani Osmanlıca'yı Osmanlı'ya bir aidiyet hissiyle öğrenmek değil. Bir medeniyetin dilini öğrenmek için öğrenmek. Hani, Latince'yi merak edenler Latinleri çok sevdiği için Latince Aynen. öğreniyor değiller. Bir medeniyet dili diyor hadi onu öğren Mesela ben Bodleri ana dilinden okuyabilmek için Fransızca öğrenmek isterdim. Ya da Dostoyevski için bir Rusçayı bilmek isterdim. Peki dünya medeniyet tarihinin bin yılına mühür vurmuş ecdadımın dilinin için öğrenmek istemiyorum. Buna niye bu kadar merakım olmaz? Neden buna bu kadar tahammülsüzlük Marazı var? Marazi bir hal. Marazi bir hal. Neden? Bu hastalıktır yani bu kendi cehline herkese davet etme. Kendi zayıflığına, hiçliğine herkese davet Böylece sefalette eşitlenme. Lisan'da sefalette eşitlenme telakkisi. En kolayı o çünkü. Herkes benim kadar cahil olsun rahat edeyim. <gülüyor> ne var bunda yanına? <gülüyor> herkes benim kadar <gülüyor> bilmiyor olsun rahat edeyim. Yoksa her zaman bana Abi. söylediğiniz gibi yani stres kelimesinin muadili 15 çeşitlilerine. Yani, onu yayında o... sormadım ben seçti değil mi? Hatırlamıyorum. Onu da sorayım. Şimdi şöyle bir şey yok mu? Mesela Süleymaniye, Selimiye, kubbesi, minaresi, sütunu, levhası, çinisiyle bir şey söylüyor. Evet. Osmanlı Türkçesini bilmeden bu iki mabet size susuyor. Konuşmuyor. Evet. Efendim baki, fuzuli, şeyh galibi zaten bu lisanı bilmeden anlayamıyorsunuz. Ama bu lisanı bilmediğiniz zaman İtrinin bestesi de size bir şey söylemez oluyor. Karahisari'nin levhası da size bir şey anlatmıyor. E bunları bilmeyince... Akşemsettin'in bakışı da bir şey anlatmıyor Hiçbir size. Şey, Yavuz'un duruşu da bir şey anlatmıyor. Köksüz bir ağaç olup ortada kalıyorsunuz ufacık bir rüzgarda sallanacak şekilde. İsimler, Sonra da ben stres oldum. İsimler, kelimeler gidince tat, lezzet, koku da gidiyor. Bunu bir hemşehrimden müşahede ettik. Yaşlı bir amca bizim oralarda Denizli Çameli'nin bir köyünden ee, yolu düşmüş ile gelmiş. Ya 40 yılda bir kere olur yani onu da altı ay anlatır yani bir sene anlatır Denizli'ye gittim işte şurada lokantaya girdim falan diye. Gelmiş garibim acıkmış yemek yiyecek tabii sormuş nerede yenir lokantayı göstermişler. Yemeklerin de adlarını bilmiyor garibim. Bir yemeği beğenmiş şundan ver demiş koymuşlar ee, tadını beğenmemiş ne bu demiş patates yemeği demişler. Ha demiş adı gidince tadı da gitmiş kumpir deriz bunu biz çok güzeldi adı gidince tadı da gitmiş kelimeler çok, gidince çok güzel. işaret ettiği manadan yoksun kalıyorsunuz bir fakirlik yani sefillik <gülüyor> rezil bir durum. Ya, kelimesini bilmediğiniz şeyi tanımlayamamak gibi bir durum var ne olduğunu Tabii. bilmiyorsunuz ki nasıl tanımlayacaksınız. Önce o mefhum, o kavram sizde olacak. Tabii. Onu içselleştireceksiniz. O kavrama dair bir derdiniz olacak ki hayatınızda o kavramın tezahürleri olsun. Şimdi yokluk diyorsun, mahviyet diyorsun, hiçliğe talip olmak diyorsun. Kendine işte aşk ateşe at, diyorsun. E bunlar sende yoksa nasıl olacak? E, i̇çi boş kalacak tabii yani. Hafızana, Hocam, hafızana Hocam bu arada bir şey <gülüyor> söyleyeyim. Deminki mesele ben zaman zaman programlarda <gülüyor> söylerdim. Derdim ki ya o kadar konuğum oldu. Bir tanesi bile çıkıp da sorduğum bir soruya bilmiyorum cevabı vermedi. Demin Halil Bey hocam benim bu mevzumu bitirecek bir cevap verdi ve bilmiyorum dedi. Bilmemeye övgü diye bir kitap yazasım var. Bilmemek, Necip Fazıl merhumundu. Bilmeyiz ki en büyük ilme denk bilgisizlik. İlgisizlik her şeyden kesilmiş ilgisizlik. Bilmeyiz ki en büyük ilmeden bilgisizlik. Allah. Bilmiyorum diyebilmek de güzel bir şey. Dostlar onu söylüyor. Ne kadar güzel evet, bilmiyorum demek. Evet. Bilmiyorum diyebilmek. Bu da mühim diyeyim hocam. Çünkü her şeyi biliyoruz. İşte bileceğiz her şeyi? Nasıl bileceğiz? Her şeyi bilmek mümkün mü zaten? Ama işte yaşadığımız zamanda biz her şeyi biliyoruz. Alim. Birisi bir adres soruyor. Onu bile bilmiyorum diyemiyoruz Ya şuralardan bir yer <gülüyor> şu Ya bilmiyorum de birine sorayım ya. Yolumu kesme ya. O, Cem Yılmaz anlatmıştı programında ya. Karadeniz yok fıkra gibi bir yer falan diye anlatıyor da böyle. Dedim ki işte baba filan cami nerede? Bilmem nerede dedi. Diyor. <gülüyor> o da ona sormuş. Mukabberi. Adresi bile bilmiyorum demekten imtina ediyoruz. Diyemiyoruz. Bırakın soruları. Halbuki bilmiyorum diyebilmek güzel bir şey galiba değil mi? E tabi canım bilmiyorum diyeceksin. Biliyorum mu diyeceksin. Biliyorum deyince iş yalan oluyor yani. Yalan da çok antika bir şey yani. Yalan, <gülüyor> e, hakikaten... Müslüman da olmayan bir şey yani evet. olmayacak bir şey. Evet. Yalanla iman bir arada durmaz herhalde. Ben şöyle bir şey hatırlıyorum. bir ara birisi ben arkadaş niye yalan söylüyorsun dedim birer birisine. O dedi ki ya dedi ben bir figür çektim dedi. Aynen. Tabir onu. Figür çekmek. Bir, figür çek yalan yalan söyledim demiyor. Figür çek... yok arkadaş figür ol böyle bir şey olmadı sen bunu niye böyle figür şeklim de demekti. Ya bu yalan ya bizim bizim e, dilimizde buna yalan diller adıyla sanıyla. O yalanın zekanın bir hakkı olduğunu düşünüyordu. Eyvah eyvah. Hala o kanaatta öldüğünü zannediyorum. Bilmiyorum inşallah değiştirmiştir ama yani yalan olacak bir şey değil canım. Yalan yalan bir kere olmayacak. Her bir yalan tarafı var. Hocam bir de Hı. Bilmiyorum dersem millet ne der şimdi? Bu da ha, geliyor aklımıza. O şey tabii. Kibir, kibir i̇şte tabii nefis. nefis. Ne derler? Evet. Ya da bir de bunun tersi bir şey. Şöyle yapayım da şöyle desinler var bir de. <gülüyor> ne kadar cömerttir desinler. Mesela hiç kimsenin olmadığı bir yerde bir fakire diğer eline bile göstermeden iki kuruş verebilmek hakikaten baba yiğit işi. Milletin içinde vermek kolay. Ne kadar cömertti desinler. Nefis. Ne çok biliyor desinler. Ne kadar zahid desinler. E şimdi biz de burada yani şimdi burada da e, bir şey söyleyince onun içine de girebilir yani. Bu rüya şey çok gizli biliyorsunuz yani. Rüya hepimizin başında olacak bir şey. O mümkün değil. Onu, o zor bir şey yani. E kameralar açık Türkiye biz... seyrediyor. Böyle bir riyanın da şahidi de çok vallahi. <gülüyor> Kurtarması da zor. E, tabii. <gülüyor> tabii. Şurada bir elimde bir şey var. Bir Riya diye bir mevzu var. Erazilden ırak olmak beni Hakk'a yakın etti. Bi hamdillah celisi bu riyayı bir riyayım ben. Yine taşıcalı ya, evet. ya Rezillerden uzak olmak beni Hakk'a Allah'a yakın etti. Elhamdülillah ki ben riyasız bir şekilde buri hasır, hasırın üstünde oturuyorum. Riyasız bir şekilde hasırın üzerinde oturmaktan memnunum. Ne derlerse desinler. Ne derlerse desinler. Evet. Bu, bu derler. O derler besinler kaydından kurtulmadan zaten kemalat mümkün değilmiş galiba değil mi? Olunmuyormuş. İş, iş zor derler. Avizim da bir yok böyle bir şey yok. Kurtulmuy dairemeyiz. Ne Evet. Hakk'a makbul olmak ister, halka menfur olmadan olmadan redifli. Bu da mı randıran Evet aynen öyle. Fahiri Yakalıyorum randırağından. Hakka makbul olmak ister halka menfur olmadan. Randırandan, randı. Tuttu, işi kaptı. İşi kaptı. <gülüyor> <gülüyor> Senin aruz vezninde şiirler yazdığını ispiyonday mı millete? Yani lanmazlayın mı? Ya, ya sevgili bu, seyirciler arzu, bu arkadaşım. Bir insan aruzu bilir de bildiğinden haberli olmayabilir. Ha, ha. Bu dahi vardır. Acık da benim başıma geldiğini hatırlıyorum. Nasıl? Şöyle... Gazi eğitimde otururken böyle o zamanlar hafızam daha iyiceymiş demek ki bazı beyitleri icabettiği ettiği zaman söylüyordum. Beytin birini söyleyince rahmetli oldu. Kaya Bilgegil Hoca ne o dedi yoksa aramızda aruz bilenler mi var gizlice falan yani <gülüyor> <gülüyor> filan dediğini hatırlıyorum. Ama ben o zamanlarda arul pek de kavramış değildim ya. Şimdi bile yani tam kavradım. İdare mi söylediniz beyti? Tabii canım ya yani ben kendim söylemedim. Hafızamdaki hmm. başkalarına ait bir beyti tekrar ettim yani. Maşallah abi bizi ben ilk defa bir şey dinliyorum. Daha doğrusu haberim yokmuş. Hafızada şampiyon demektir. Bakalım şöyle sorularımla devam edeyim. Aşk teheccüd vaktini, uykunu bölebilmektir demiş. Çok güzel. Neden demiş. Nedimsiz bir divan edebiyatı olur mu Hayat abi? İyi olmaz. <gülüyor> İyi olmaz. Ee, Allah nedimsiz bırakmasın. <gülüyor> Nedim arkadaş dost Demin demek. Nedim bir abi. soru sordular da hani bu ya Osmanlıca konuşuyor Saray dili konuşuyorsun, biraz da Türkçe konuşuyorsun filan dedi değil mi? Hı hı. Ya şimdi şurada bir şey var, beyit var ne diyor biliyor musun? akridadur eneğin eneğin bağlamak için mesela senin oltar kefen gibi ağır mı sakalın Yine taşıcalı Yahya'dan burada enek geçiyor. Enek nedir? Türkçedir. O, o, o adamın sorusu onun sorunun cevabı o. Hmm. Türkçe bir kelime. Hmm. Enek. Çene demek. Hiç kullanmıyoruz. Taşıcalı Yahya 16. yüzyılın adamı. Taşıcalı Yahya Divan şairi şahı Taşlıcalı yani Arnavutluk tarafında evet. yaşamış olan bir isim aynı zamanda Taşlıcalı ahya ama Türkçesi hele hele hele Türkçedeki deyimlere falan meraklıysa o arkadaş ona ben Necati Divanı okumasını tavsiye ederim. Necati Divanında alası vardı. deyimlerin hasları, en yerlileri, daha bizim deyimler sözlüğü kitaplarına bile geçmemiş olanları. Evet, evet. Evet, bu arada tabi. Nihal Bengisu Karaca teşekkür ederiz. Çok güzel program demiş. Allahsız aşk, aşksız gönül, gönülsüz edep, edepsiz edebiyat olmadığın haritası gibi sağ olun diyor. Eksik olmasınlar. Ben de da... teşekkür ediyorum. Yani... Sağ bir de ona yazılan yorumlara baktım şöyle de. Birisi memleket yanıyor, aşk, muhabbet yahu yazık, vicdan tefessü etmiş demiş. Bebe güzel kardeşim. Azıcık daha böyle şu yapılanlar yapılsa, azıcık daha bu işlerden nasibimiz olsa memleket yanmayacak zaten. Sen de bu halde olmayacaksın. Şu işi kınamayacaksın. Yani memleket biz şiir okuduğumuz için yanmıyor. Biz şiir okumadığımız için memleket yanıyor. O yanıyor dediğiniz yerler. Yani Cizren'in o yakanların, yananların azıcık şiirden, azıcık edebiyattan, azıcık edepten, azıcık şu lisanın doğurduğu ahlaktan haberleri olsaydı orası yanmayacaktı. Yahut da şöyle söyleyeyim, sen azıcık şu işten nasipdar olabilseydin, sen de böyle düşünmeyecektin. Biz şiir okumadığımız için yanıyor memleket. Biz şiir okuyoruz diye yanmıyor. Ya da yandığı için biz şiir okumuyoruz. Başka yanmasın diye, daha yanmasın diye şiir okuyoruz. Ne olur böyle her şeyi, her yazılanı, her söyleneni, o güncel siyasetin, gündemin kör penceresinden değerlendirmen, azıcık uzana çıkın ya. Azıcık böyle bir ötesinden bir bakışınız olsun. Geçen gün bir tweet attım bu Çay'la alakalı programın girişinde söylediğim şeyi. İşte Çay Kadeh dediği de Fruz olmalı, Lebrizü, Lebrengü, Lebsuz olmalı diye birisi soruyor. Abi ne dersin Osmanlıca'dan sonra Osmanlı adaleti de gelir mi? Hırsıza ne yapıyorlardı sahi? Ya şimdi kendi aranızdaki hatta kendi aranızdaki de değil. Birisi bir başkasıyla bir şeyin kavgasını veriyor. Sen kendini bir tarafın amigosu gibi hissediyorsun. Divan Edebiyatı'nın çok güzel çayı tarif eden bir beytine tutup Osmanlıca'dan pay çıkartmaya çalışıyorsun filan adalette gelir mi? Hırsıza ne yapılıyordu? Elinin köre yapılıyordu. Ya ben dedim ki hırsızın kolunu kesiyorlardı, hainin de kellesini. Bu kadar basit. Yani aradığın Osmanlı adaleti ise iki tarafı birden sor. Şu güncelin ufuksuz, dar, sathi, basit yorumundan perspektifinden azıcık bir ötelere çıkmamız lazım ya. Yani. Azıcık yukarıdan bakmamız lazım. İşte şu program şunun için yapılıyor. Havuzsuz gazete olmaz. Onu da unutmayın. Edep mi dedin, ne oldu? Nerede kaybettin? Ya bir programa bakıp Güzel bir şey söyleyen insana, edepten, aşktan, ahlaktan bahseden bir insana, evet o edepten, o aşktan, o ahlaktan ancak bu kadar uzak olabiliriz cesine verilen cevaplar. Keşke hiçbir şey demeseydim. Yani bir şey demek bile muhatap almak. Halil hocama selamlar, ellerinden öpüyorum demiş. Nereden geldik buraya derdi derslerde? Aa. Eski talebelerinizden birisi. Evet doğru doğrudur o benim dilimin pelesengiymiş yani daha doğrusu konu biraz dağılırdı dağılınca ya nereden geldik biz buraya derdim öyle toparlamak için yani başlangıç noktasına tekrar dönebilmek için o yüzdendi bakın bu da çok hoşlarına gitmiş Halil hocam diyor ki şöyle bir şey hatırlıyorum diyor şöyle bir şey biliyorum demiyor güzellik böyle bir şey olmalı demiş o da beyit gibi şöyle ya yakalayıp yani yani yani randımanda niye yakalasa beyit olmuş yani şu ifade <gülüyor> <gülüyor> Fazla olmadığı için aynı şeyden Şikayet ediyoruz demiş Şurada birkaç böyle benim seçtiğim beyitler var Ben bunları Hayat abi bulmuşken şerh ettiririm Diye not etmişim Sorsam ne olur ayıp olur ne mu Ne güzel olur Derslerinde de iyi çalışmışsın bayağı bir çıkart Helal olsun yani. Sanman ki talebi devlet Cah etmeye geldik ...biz aleme bir yar için ah etmeye geldik. Ki fazla vezni bozuyor. Sanman talebi devleti cah etmeye geldik. Google'ın Google Tabii Google'da böyle çıkıyor biliyorum. Ha. Ki fazla vezin bozuluyor. Nef'ulü mefa'ilü mefa'ilü fe'ulün dandan dedi dandan dan dedi dandan dan dedi dandan dan. sanman talebi devlet, cahitmeye geldik biz aleme bir yarı cenah etmeye geldik randan dedi randan dedi. Yine yani şeyi bırakalım evet. estetiğini Maneha Yenişehirli Avni'nin. Yenişehirli Avni Allah selamet versin Allah rahmet eylesin 1884'te e, vefat etti. Merhum 54 yaşındaydı ve fakat e, bir üstattan duyduğum şu idi. Fuzuli ve yeni şehirli Avni dediği, sana yeter dediği, onu çok önemli bir şahidir gerçekten. Bu beyitte diyor ki, bu dünyaya geldik de makam mevki para ser şu bu için geldiğimizi zannetmeyin. Bir yar için ahetmeye geldik o kadar yani geldik ah diyeceğiz. Şimdi e, okuyucunun insafına bırakılmış bir hükümdür. Yani komşu kızı için ahetmekten mi söz ediyor? Bir yar için, bir yar için ahetmeye gel. Rumuz'a bak. Bir bir söz vardır efendim. Şimdi sözlerin kıymetini bilmek, söze kıymet vermek bambaşka bir şey işte. Dersimizin konusu o. Herkes bir iş için yaratılmıştır. Hüküm. Herkes bir iş için yaratılmıştır. İlk bakışta herkes anladığını düşünebilir. Haksız da değildir. Evet herkes bir iş için yaratılmıştır. Biri tavuk çalar, biri ıı, tavuk yetiştirir. Biri güzel, biri çirkin iş yapar. Biri alır, biri satar manasını verir. Ve De. vurguyu değiştirelim. Herkes bir iş için yaratılmıştır. O bir iş, bire kulluk etmektir. Yani şairimiz oradaki o birey şair, bir yar için. Kim? Allah. Bir yar, bir olan yar Allah'tır. İlla yalım Türkçe ile konuşulması arzu ediliyorsa de deriz ki, on kere demedin mi sevme dokuz yar, sekizde vefa, 7'de safa, olmaya zinhar Altı ile beş, dört ile hiç başa çıkılmaz. Üçün ikisini terk ede gör, ta kala bir O <gülüyor> <gülüyor> Onlara kadar güzel kesretten Kesinetten Vahdet'e hikayesini böyle, hem de bu nerede okunuyordu biliyor musunuz geçmişte? Hani Hacivat Karagöz gölge oyunları sırasında şaka yapar gibi biri çıkar bunu söylerdi. Halbuki e, bu ayrıntılardan kendini sıyır, Allah'a kul olmayı öğren. Yani burada gördüğün her türlü renk, her türlü cilve seni ona davet ediyor. Yani mesajı kaçırma. Hı hı. Yoksa bunlar senin oyuncağın. Allah sana sonsuz hayat hı hı. Vaat ediyor. Buraya bak. <gülüyor> e, şu da muhteşem bir beyt Fuzuli'nin. Bir, bir günde hep hayalim şu bir beyt okusam ve siz ilk defa duyuyor olsanız. Nasıl e, mutlu olacağım, o, nasıl sevineceğim? Oluyor. Yani? Abi, bak, çaktırmıyorum. İnşallah, biliyormuş gibi yapıyorlar. ben. İnşallah Abi bazen böyle dua oluyor. Dün biz Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçtik. Azıcık trafik var. Gittiğimiz yerde arkadaş dedi ki trafik çok muydu? Çoktu. Niye biliyor musunuz dedi? Yok dedim. İki tarafta da iki ayrı kişi intihar ediyordu dedi. Allah Allah. Ben dedim ki yahu inşallah ölmemişlerdir. Allah Allah. Bizim çocuklar dedi ki abi beddua ettin adamlara dedi. Şimdi ölmek için kendini köprüden atan adama inşallah ölmemiştir dersen ona beddua etmişim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim dedi. Yani inşallah ölmüştür <gülüyor> mü diyeceksin Diyemez. Bu da onun gibi oldu. İnşallah bilmiyorsundur abi. Hadi bakalım. Gam çekmem kanımı dökse de tığ senin. Vehmim andandır kim pürhun ola damanın senin. Katiyen <gülüyor> duymamışım ağzını sağlar. Hakikaten. Evet. Evet. Ama güzel. Evet. Korkum şu beni öldürdüğüm bir şey değil de eteğine kanım bulaşacak sana zarar vereceğim. Ben ondan korkuyorum. Tam da fuzuli üstad işi vay vay vay vay. Şunu bir daha okusana yahu. Gam çekmem kanımı dökse de tığ gıbırranın senin. Vehmim andandır kim pürhun ola damanız. Allah Allah. Senin kılıcında ölmeyi kaldır. dert etmem ama eteğimle kanım bulaşacak. Bürran kılıç mı? Keskin kılıç yani. Tığ bürran. Tığ kılıç. Yani kan dökücü. Yani çok yetkilik. Vehmim andandır kim. işte aşk. Ah. Bak bugün mesela ah. birisi birisini sevdiğinde bugünkü kelimelerle aşkı tarif ederken. Benim olursan tamam değil. Sen ne olursan. Ama burada diyor ki sen beni öldürsen bir şey olmaz da. Eteğin kanı olacak ona üzülür. Yahu anneler gününde okulda bize ne güzel öğretirlerdi. Ne güzel hikayeler olurdu vakti zamanında. Anneler günü olmasında tatsızlık var. Yani anne için gün mü olurmuş da. Fakat orada da hani annesini öldürüyor. Kalbini çıkarıyor. Çocuk giderken düşüyor. Kalp yere düşüyor. Kalpte oğlum ayağın acıdı mı? Yani kendi öldürüldüğü işte mesele budur yani. Sevgi öyle bir şeydi, aşk öyle bir şey ki. Peki soru şu, mesele bu soruda şu. Bu şairin zekası mı, kalbi mi? İkisi birden. Ben şahsen divan yani şairi... Yani kelimeyle mi oynuyor yoksa gönlü mü böyle? Birlikte olduğundan eminim. Birlikte olduğundan eminim. Yoksa hakikaten ya, yap o zaman derler adama ya. Yani, Deme öyle böyle. En do... göçte hata uzatma öyle. Beş beytine bir nazire söyle. Lannetme ki şöyle böyle bir söz. Gel sandahı söyle böyle bir söz. Yani olmaz. Dişe dolu olmadan olmaz. Yönetmenim diyor ki normal kafayla yazılır mı bunlar? Abi? Yazılmaz Güzel söylüyor. O... <gülüyor> Bir de gönülde olmasa dilden bu i̇stediğin dökülmez. istediğin kadar zekan olsun. Dil kalbin aynası. Yani ağızdan çıkan söz kişinin ne olduğunu da ortaya koyuyor. Yani güzel sözleri söylemekte liyakatimiz olmamasına rağmen niye konuşuyoruz? Denilirse şahsi noktayı nazarım şu. Ya o zehir yutmakta şekerin adını anmanın da bir üstünlüğü var da ondan. Layık olduğumdan değil zaten. Vakıf olsam susarım. Ya Yahya merhum öyle diyor. Ee, dersi aşkın müşkilin Yahya nece halleylesin. Senin vezinden bu da. Dersi aşkın müşkilin Yahya nece halleylesin. Söyleyenler doğrusun bilmez bilenler söylemez. <gülüyor> Aşk, aşkı bana sormayın diyor. Yani bilenler sustu. Söyleyenlerin anladığı yok. Ben bilmiyorum o yüzden diyor. Yaşada öğren ya. yaşanır anlatılmaz. Bunlar bizi yaşamaya davet ediyorlar. Ahmet Paşa'dan bir beyt okuyor mu? Ha oku bakayım. Cemalin safhasın açma rakibe. Biliyor musunuz? Hayır. Allah aşkına. Ha, evet. Bir bilmedi beyt daha. Yani bu ikinci bunu saftan bahsedecekse duymuşum diyeceğim. Yapma abi duymuşsun. Şeytanın önünde musaf yakın. Ha, evet. Cemalin safasını açma rakibe, önünde kafirin Kur'an yakışmış. Ha Evet. Ya beyti duymamışım. İtiraf ediyorum da benzer bir şeyde. Yani yüzünü açma. Çünkü şeytan okur açıksa falan Kur'an-ı Kerim'i şeytanın önünde açmak olmaz gibilerden. Yalnız bakın ha nükteye bak ya. Yarın yani, yüzü yüzü Kur'an-ı Kerim'le birlikte mukayese. Senin yüzün diyor yani rakibe gösterme. Şimdi şu var yani sevgiliye şöyle bakıyor. Yahu gösterme diyor layık olmayana. Neden? Senin tek nazeninden nazenin işler münasiptir. Fuzuli Çok güzelsin diyor. Nazeninsin. Davranışlarının da nazenin olması yaraşır. Bana vereceğin ızdıraptan geçtim. Ama senin güzelliğine halel gelecek. O güzel orkidenin üstüne katran damlayacak. Sen kendi güzelliğine zarar vereceksin. Ben bunu istemiyorum. Şimdi böyle ihtar edilen bir kişi... Nasıl davranır Allah aşkına ya? Kıza diyorsunuz ki mesela babasınız veya e, hizmetkar evde halayık hmm. diyelim. 100 yıl önceye gidelim şimdi, 200 yıl önceye. Bir dengesizlik yapmış. Azarlamıyorsun, kızmıyorsun, kır, bağırmıyorsun ama senin tek nazeniyle, nazenin işler münasiptir diyor. Kızım yakışmadı, çok güzelsin, güzelliğini bozma. Katıra cilve et dediler, çifte attı. Ona yakışır ama sana yakışmaz. Yani e, kişiyi kendisinden utandırma, güzelsin. Güzelliğini bozma. Resulullah'ın ümmetisin, davranışın buna uygun olsun. Kabahat da etsen, e, mensubiyetini unutma yani. En güzelin peşindesin. Yani onu incitme. O sana yarın demesin ki, yakıştı mı şimdi? Mahşere bu getirilir miydi? Dediğinde utanırsın. Yani yere girmek istersin. Yere. Hani var ya, yere gir utancımdan yere girdim. Ya leyteni küntü türabe. Ah toprak olsaydım. Gidikli. Aa. Utanmıyorsan ne yaparsan yap hadis-i şerif. Yani kişiyi bak kendisiyle yüzleştiriyor devamlı şairlerimiz. Bir de bunlar vaiz gibi, hoca gibi böyle yukarıdan aşağı böyle nasihat etmiyorlar. Trennüme diyor ya bülbül. Kullandığı dili tartışıyorsun bugün. Yani adam kendi gönlüyle söyleşiyor. E kulak ver de bir dinle yani senin dilinde. Öyle bir dil kullanır. Streslendirmeyin e, stres adamı. Adamın canlısıları. Stres zamanlar. mevzu nasıldı? <gülüyor> ya. Siz duydunuz mu hocam bu stres meselesini? Bir bak işte stres, pek, pek güzel bir şey. Stres kelimesini neye ne kullanmıyorsunuz diye yani yeni bir kelime olduğu halde diye sordu bana bir TRT sunucusu dostum. Allah selamet versin. Ben de dedim ki stres dediğiniz gibi yeni bir kelimedir doğru ama bakın klasik Türkçe'de buna mukabil terazinin öbür kefesinde neler var. Gam, gussa, kasvet, keder, melal, inkisar, ızdırap, hüzün, kahır, yeiz efkar tasadert dert, mihnet, elem, 15. Liste şişmesin diye üzüntü sıkıntı kaygı enduh kuduret dilhun demiyorum bakın tevazu ediyorum burada. <gülüyor> 15, 15 kelime burada dururken Allah aşkına bunlar benim kullanıma amade bunlar benim bin yıldır benimken hepsini unutup stres kelimesi var diye onunla derdimi anlatmaya çalışırsam neticede ben strese girmez miyim Allah aşkına? Şimdi. Adamın anası vefat etti stresli, hava bulutlu stresli, tuttuğu takım yenilmiş stresli, oy verdiği siyasi parti muhalefette kalmış stresli, terk edilmiş stresli, yok artık ya. Bu kadar farklı duygu aynı kelimeyle nasıl ifade edilsin? Edilemiyor işte. İnsanlar kendilerini anlatamıyorlar o yüzden. Şunu demek istemiştim sözüm maksadımı açtı açmasın Aş, Allah Allah. Kendi dilinden bahsediyoruz, Türkçeyi öğreniver bir zahmet ne olur. Yani ben Türkçeyle aram nedir, nasıldır diye merak ediyorsa herkes kendine baksın. Ben lugata el uzatma noktasında hangi noktadayım, hangi durumdayım? Yani lugata bakıyor muyum? Yılda yani... yıl, yılda bir defa bakan yok ya. Olur mu böyle şey canım? Lugatsız hayat mı olur? Kelimelerin manasını lügattan anlarsınız. Lügat eksendir yani. Okumuyorsan tartışmayalım diyor ya da. Şu aklıma takıldı. Demek ki bu her farklı duygu için biz strese karşılık gelen farklı bir kelimeyi kullanıyoruz. Kullanabiliriz. Gamlıyım e, dediğiniz zaman mesela bir cenazeniz olduğu anlaşılmaz. O başka bir şeydir. O kederdir. Stres, İngilizce diye kullanılıyor yakından da Ondan önce anguaz kelimesi kullanılıyordu. Fransızca'dan Fransız geldi. Ha. Anguaz hatta bir doktor kitap yazdı. Anguaz. Türkiye'de mi kullanılıyordu anguaz kelimesi? Tabii can. Allah Allah. Kitabın adı Anguaz. Ango hissediyor yazıyor, anguaz diyor onu ya Fransız. Anguaz diye bir kitap yazmış hatta Seydi Şehli bir doktor. Kitabında şey anlatıyor, anlatmış anlatmış anlatmış. Sonunda da Velas Suresi ile bitirmiş. Asr innel insane le fi husr. Husran. Evet, Hüsran. insan olur hüsrandadır. Evet. Hüsrandadır demiş. Yani Açmış parantez. Anguastadır. <gülüyor> <gülüyor> Hadi canım. Sen yani ama ama şeydi ya, ya. Yani bu tabi evet, anksiyete filan. O manadaki evet. böyle derin sıkıntılar evet. için. Evet. anguası kullanmış. İşte sadece iman edenler, hmm. sa salih amel işleyenler ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye, tavsiye edenler müstesna. Gerçi. Tebessüm İnsan ettik olur. ama güzel yerden bakmak lazım belki. Hani hüsranı Anguas diye çevirmesine tebessüm ettik ama Anguas'a anlattığı ha, bir kitabın da. sonunda Asır suresini tarzı alması da evet tabii, tabii, o tabii. da böyle kayda Biliyor değer canım. böyle. Bir birikimin şahidi ya bunu haberdar işte atı haberdar olmuş yani. Şimdi giderek uzaklaşıyoruz yani kelimeler soldukça azaldıkça. Hı birikimden uzaklaşıyoruz. Yabancı ama gibi gelmeye başlıyoruz. Vakit ilerledi ya. Çocuk çocuk uyumaya başlamıştır. Hep merak ederim soracağım. Bu Sümbüzade Vehbi Efendi'ye atfedilen bir şiir var. Bu da mı sorulur ya? Evet. O şiir okuyup şerh eder misiniz demeyeceğim. Allah razı olsun. İyi bari. <gülüyor> o şiirin hikayesi sadece bildiğimiz Doğrudur, gibi mi? Doğru öyle, mu aynen ya? Öyle aynen O da mı şey? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bandın Adnan mı o da? <gülüyor> evet. Aynen öyle. <gülüyor> yahu... <gülüyor> Başı, ciddi konulara gelelim lütfen ya. Ya bir defa Sümbürzade Vehbi'den bahsedeceksek şu beytini söylemek isterim ben onu değil ya. <gülüyor> <gülüyor> Peki o, o hikaye hakikaten gerçek mi? Doğru yani, gerçek. Padişah bir şi şiir yaz ilk evet. beytte seni asmak isteyeyim ikincide affedeyim demiş mi? Tabi padişahdır eyalet ya da birisi. valisidir. Önemli bir devlet. Ya Sanatını göstermesini istemiş. Hakikaten de göstermiş. Orada sanat var ama değil mi? Ya yani? Olmaz olur mu? Yedi, yedi beytin yedisinde de birinci Mısır'da kalsa iş kavga çıkar. ikinci Mısır'a oh dersin. Hakikaten adam iltifat etmiş ya falan. E lafı istenmiş sipariş üzerine yapmış. Yoksa çok düzgün Abi, bir adamdır yani. Şimdi mesela argo kelimeler falan olduğunda küfürlü ifadeler biyip geçiyor ya. Ha. Aslında bu Sümrüzade Vehbi <gülüyor> Efendi'nin şiiri direkt ran da okunabilecek bir şey. Evet. Randirandan, <gülüyor> randirandan. <li> <gülüyor> Ama muhteşem evet. bir sanat var bir yani. rifat bulanlar zileri irfan ile atlas sıçar hade hırkayı peşminesinin genesim birdalealerehnin. İrfan ile marifetle yükselmiş olanlar sırtlarındaki derviş hırkasını en kıymetli kumaşa değişmezler Tevazu içinde yaşarlar diyor Bunu diyen adama yaptırılmıştır işte o erotik çağrışımlı şiir fakat muhteşem evet. yani, dokunmayacaksınız bunlara oynamaya Kalite gelmez olan... yani. Hepsini evet. bir, her bir, mil, yaparlar. Milleti de molla Google'ın başına attık gibi geliyor. Az mühav. Aynen öyle yaptınız. <gülüyor> <gülüyor> İp ama kaçırmasınlar diye verip duruyorsun. Evet verip Bu, duruyorum. Allah ıslah hakikaten müthiş bir şey. Allah hayırlara ulaştırsın inşallah. <gülüyor> Bakın gene Sümbürz Geldik programı sana buyurun. Yanmadan yakılmadan pervane şimden sonra Şem'i ruhun gösterip pervane ettin sen beni. Aynı Randırandan. Yanmadan yakılmadan pervane şimdiden sonra kim? Şem'i ruhun gösterip pervane ettin sen beni ey sevgili. Yanağın kırmızı mum gibi gösterip beni pervane ettin. Mum tabiatıyla pervaneyi çağırdı ben de dönmeye başladım. Olmuşum pervane. Benim artık yanmaktan yakılmaktan korkacak halim mi kaldı? Ve muazzam bir iç sanat pervane. Pervane. Ayrı Bak e bu Türkçeden uzak kalmaya kimin gönlü razı olur ya? Yazık. Teşekkür ediyoruz. Bitti mi? Evet abiciğim. Geldik Bitti. programın sonuna. Allah razı olsun. Başlıyorduk yenice. <gülüyor> <gülüyor> o nasıl da öyle beyit de vardı. Hani çünkü uzundu sözümüz. Eee ya bilmiyorum. Biliyor bak, bak Ne de biliyorum ne biliyormuşum. Mecnun'un takip Mecnun, ya, şey, ta Mecnun bitirir Nutkunu Leyla söyler. şey Yahya Kemal Beyatlı'nın diyor ki Şebiyel da uzar fecre kadar kıssayı aşk. Takip Mecnun bitirir Nutkunu Leyla söyler. Ee, bitmez Bitmez. Teşekkür ediyoruz teşekkür Hakikaten yorgun zor bir programdan Bolu'dan kalkıp buraya kadar geldiniz Yetiştiniz ne iyi ettiniz de geldiniz Bu En maalesef. ufak bir yorgunluk emaresi yok. yok Maşallah Allah razı çok razı teşekkür olsun. ediyorum Dua istiyoruz bütün seyircilerimizden Ölürken gülsün bunlar diye dua etsinler İnşallah Allah Tabii Gülerek ölelim ya Allah Allah Ben, Son de, iyi ben de teşekkür ederim abi. Ben de memnun <gülüyor> oldum evet. Halil istiyor. Bey hocam çok teşekkür ediyoruz siz de yorduk gecenin bu saatinde teşrif ya, ettiniz. Estağfurullah yani abimiz olmasaydı bizim iş yatıyormuş demek ki. Estağfurullah. estağfurullah. <gülüyor> Yok çok güzel oldu. Evet. Yalnız bu, bu programı ilan ederken sükutun sohbeti gibi bir şey kullandınız. Hı -hı. Burada sükutu bilerek yapmadınız biliyor musunuz? Yok. Evet. Hikmetimden soru almam. Keramet buyurdunuz ya. Dikkat yok, Dinleyen söyleyenden Allah, arif gerektir. Boşa dememişti Allah. Evet, Allah. teşekkür Allah. ediyorum tekrar. Sevgili dostlar, başka şeylerde bu gecede programın sonuna geldik. Biraz divan edebiyatı, Osmanlı Türkçesi. Bunu yaparken derdimiz başta söylediğimiz sonda da ifade edeyim. Hani hep gülün resmini çizdiler ama hadi bir koklayalım olmadı. Azıcık bir koklamaya vesile olsun derdimiz oydu. O kelimeler, o şiirlerde yer alan ifadeler bir dünyayı doğuruyor. Kelimelerimizle yaşıyoruz, kelimelerimizle düşünüyoruz. Hayata bakışımız, maddeye bakışımız, manaya bakışımız hepsi sahip olduğumuz kelimelerden süzülüp ortaya çıkıyor. Ve yeryüzüne emanet diye baktığımız, taşıdığımız cana emanet diye baktığımız, tabiatta hukukumuzun olduğu, ötelerle bir irtibatımızın olduğu devrin kelimelerinden örülü şiirler paylaşma gayretinin içinde olduk ki kim olduğumuzu azıcık Hatırlayalım diye Osmanlı Türkçesini öğrendiğimiz vakit bir başkasının ne konuştuğunu öğrenmiş olmayacağız. Bizim kim olduğumuzu hatırlayacağız. Ona küçük bir pencere açısı. Muradımız oydu. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına teknik ekip reji, buradaki kameraman arkadaşlar, emek verenler, asistanlar, sevgili dostlar hepsinin adına iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.